İnsanın Anlam Arayışı Victor Frank Toplama Kampı Deneyimleri Bu kitap gerçeklere ve olaylara ilişkin bir açıklama olma iddiasında değildir. Milyonlarca tutuklunun tekrar tekrar yaşadığı kişisel deneyimlerin bir özetidir. Bu bir toplama kampının orada bulunup da sağ kurtulmayı başaranlardan birisi tarafından anlatılan iç öyküsüdür. Bu öykünün konusu zaten yeterince anlatılan, yine de yeterince inanılmayan büyük dehşetler değil, yaşanan sayısız, küçük acılardır. Başka bir deyişle, bu kitap şu soruya cevap vermeye çalışacak. Ortalama bir tutuklunun zihninde canlandığı şekilde, bir toplama kampındaki gündelik yaşam nasıl bir şeydi? Burada anlatılan olayların çoğu, büyük ve ünlü toplama kamplarında değil, gerçek imha işlemlerinin çoğunluğunun gerçekleştiği küçük kamplarda geçmiştir. Bu öykü, büyük kahramanların ya da şehitlerin acılarını ve ölümlerini anlatmadığı gibi, Kapoların ya da ünlü tutukluların öyküsü de değildir. Bu nedenle güçlü olanın acılarını değil, kayıtlara geçmeyen o büyük assız kurbanlar ordusunun özverilerini, çarmağa girilişlerini ve ölümlerini konu olarak seçmiştir. Bu ordu, kollarında hiçbir ayırt edici işaret taşımayan ve kapolar tarafından gerçekten küçümsenen sıradan tutuklulardan oluşmaktaydı. Bu sıradan tutukluların yiyecek hemen hiçbir şeyleri olmamasına karşın kapolar hiçbir zaman aç kalmamıştır. Aslında kapolardan birçoğu toplama kamplarında yaşamlarının önceki dönemlerinde olduğundan daha iyi bir yaşam sürmüştür. Çoğunlukla tutuklulara karşı gardiyanlardan daha katı davranıyorlar ve tutukluları silsi adamlarından daha acımasızca dövüyorlardı. Bu kapolar elbette kişiliği böyle bir işe uygun olan tutuklular arasından seçiliyor ve kendilerinden bekleneni yapmadıkları takdirde anında görevden alınıyorlardı. Bu insanların kapo yetkisini alır almaz, sisi adamlarından ve kamp muhafızlarından hiçbir farkları kalmıyordu. Bu nedenle benzer bir psikolojik temelde yargılanabilirler. Dışarıdan bakan birisi için kamp yaşamına ilişkin, duygusallık ve acımayla karışık yanlış bir fikir edinmek kolaydır. Çünkü tutuklular arasında egemen olan çetin Var olma savaşı konusunda pek bir şey bilmez. Bu gündelik ekmek için, yaşamın kendisi için, kişinin kendi yaşamı ya da iyi bir dostun yaşamı için verilen amansız bir mücadeleydi. Resmi kaynaklarca belli sayıda tutuklunun başka bir kampa nakli olarak açıklanan bir sevk olayını ele alalım. Oysa gerçekte bu sevkin nihai varış yerinin gaz odaları olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildi. Çalışamayacak kadar hasta ya da zayıf olan tutuklular... Gaz odaları ve krematoryumlar bulunan küçük merkezi toplama kamplarından birisine gönderiliyordu. Gidecekleri belirlemek için yapılan seçme işlemi, bütün tutuklular ya da gruplar arasında amansız bir mücadele işareti oluyordu. Önemli olan tek şey, kişinin kendi adının ve arkadaşının adının kurbanlar listesinde atlanmasıydı. Buna karşın herkes, kurtarılan her insan için bir başka kurbanın bulunması gerektiğini de biliyordu her sevkiyatta belli sayıda tutuklunun gitmesi gerekiyordu. Kimin gideceği gerçekten bir öneme arz etmiyordu. Çünkü tutuklulardan her birisi bir numaradan başka bir şey değildi. Toplama kampına girişlerinde bütün belgeleri ve bütün eşyaları alınıyordu. Bu nedenle her tutuklu, sahte bir isim ve meslek uydurma fırsatına sahipti ve çeşitli nedenlerden ötürü birçoğu bunu yapıyordu. Yetkililerin ilgilendiği tek şey tutukluların numaralarıydı. Bu numaralar çoğunlukla vücuda dövmeyle yazılıyor. Ayrıca giysilerin üzerine de yazılması gerekiyordu. Bir tutuklu hakkında ihbarda bulunmak isteyen bir gardiyanın, tutuklunun numarasına bakması yeterliydi. Bu amaçla kesinlikle tutukluya adını sormazdı. Selk için hareket etmek üzere olan konmaya dönecek olursak, kimsenin ahlaki sorunlara kafa yormaya ne zamanı ne de arzusu vardı. Herkesin düşündüğü tek bir şeydi evinde kendisini bekleyen ailesi için yaşamak ve arkadaşlarını kurtarmak. Bu nedenle bir başka tutuklunun, bir başka numaranın sevkiyatta kendi yerini alması için elinden geleni yapmakta bir an bile duraksamıyordu. Daha önce değindiğim gibi kapo seçme işlemi negatif bir şeydi. Tutuklular içinde en acımasız, en hayvani olanlar bu iş için seçiliyordu. Ama sisiler tarafından yürütülen kapo seçiminin yanı sıra, bütün tutuklular arasında her zaman sürüp giden bir kendinden seçilme süreci işliyordu. Ortalama olarak sadece yıllar boyunca o kamptan bu kampa taşınan, varoluş mücadelesinde bütün ahlak değerlerini kaybeden tutuklular yaşayabiliyordu. Bu tutuklular kendilerini kurtarmak için dürüst olsun olmasın her yola her türlü acımasız güce, hırsızlığa, dostlarına ihanete başvurmaya hazırlardı. Birçok şanslı olayın ya da mucizenin yardımıyla geri dönmeyi başaran bizler biliyoruz. En iyilerimiz dönmedi. Toplama kamplarına ilişkin birçok açıklama olay kayıtlara zaten geçmiş bulunmaktadır. Buradan olaylar sadece bir insanın deneyimlerinin bir parçası olduğu ölçüde anlamlı olacaktır. Aşağıdaki denemenin betimlemeye çalışacağı şey de işte bu deneyimlerin kesin yapısıdır. Bu kamplardan birisinde kalmış olanlar için kitap, orada yaşayanları günümüzün bilgileri ışığı altında açıklamaya çalışacaktır. Hiçbir zaman böyle bir deneyimi yaşamamış olanlar açısındansa, kamplardan sağ çıkmayı başaran ve şimdi yaşamı çok zor bulan az sayıdaki tutuklunun deneyimlerinin kavranmasına, hiç değilse anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bir zamanlar tutuklu olan bu insanlar sık sık şunu söyler. Yaşadıklarımız hakkında konuşmayı sevmiyoruz. Onları yaşamış olanların hiçbir açıklamaya ihtiyacı yok. O olayları yaşamayanlarsa ne o zaman hissettiklerimizi ne de şimdi hissettiklerimizi anlayabilir. Psikolojinin belli bir bilimsel nesnelcilik gerektirmesi nedeniyle konuyu yöntemli bir şekilde sunmak oldukça zor. Ama gözlemlerini kendisi de bir tutukluyken yapmış olan bir insan gerekli nesnelciliğe sahip olabilir mi? Dışarıdaki birisi böyle bir nesnelciliğe sahip olabilir. Ama gerçek değere sahip ifadelerden çok uzak olacaktır. Sadece içinde olabilir. Yargılarında nesnel olmayabilir. Değerlendirmeleri orantısız olabilir. Bu kaçınılmaz. Kişisel önyargıdan kaçınmak gerekir. Bu kitabın karşı karşıya bulunduğu gerçek zorlukta işte budur. Zaman zaman çok özel deneyimleri anlatacak cesarete sahip olmak gerekecek. Bu kitabı isimsiz olarak yazmayı amaçlıyordum. Kitapta sadece kampta verilen numaramı kullanacaktım. Ama metin tamamlanınca kitabın isimsiz bir yayın olarak değerinin yarısını kaybedeceğini ve inançlarımı açıkça dile getirme cesaretine sahip olmam gerektiğini anladım. Bu nedenle teşirciliğe karşı yoğun bir tiksinti duymama rağmen kitaptaki pasajlardan herhangi birisini iptal etmeye kalkışmadım. Bu kitapta anlatılanlardan kuru teoriler damıtmayı başkalarına bırakıyorum. Burada anlatılanlar, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra araştırma konusu olan ve dikenli tel hastalığı sendromuyla tanışmamızı sağlayan cezaevi yaşamı psikolojisine katkıda bulunabilir. Libo'nun bir kitabındaki çok iyi bilinen bir deyişi biraz değiştirerek anacak olursam, kitlelerin psikopatolojisine ilişkin bilgimizdeki derinleşmeyi 2. Dünya Savaşı'na borçluyuz. Çünkü bu savaş bize sinir savaşını ve toplama kamplarını kazandırdı. Bu öykü sıradan bir tutuklu olarak benim kendi deneyimlerimi konu ettiği için son birkaç haftası hariç kampta bir psikiyatrist ya da doktor olarak görev yapmadığımı gurur duyarak belirtmek benim açımdan önemli. Meslek taşlarımdan birkaçı artık kağıt parçalarından bandaj olarak yararlanılan yetersiz ısıtmalı ilk yardım istasyonlarında çalışacak kadar şanslıydı. Ama ben 119-104 numaraydım ve zamanımın çoğunu demir yolu atları için kazı yaparak ve ray döşeyerek geçiriyordum. Bir keresinde işim su şebekesi için bir yolun altında tek başına bir tünel kazmaktı. Bu iş ödülsüz kalmamıştı. 1944 Noel'inden hemen önce beni prim kuponu denilen bir armağanla ödüllendirdiler. Bu kuponlar pratik anlamda köle olarak satıldığımız inşaat firması tarafından düzenleniyordu. Firma her gün için bir tutuklu başına belirlenen, Sabit bir ücreti kamp yetkililerine ödüyordu. Bu kuponlar firmaya 50 peniye mal oluyordu ve tanesi 6 adet sigarayla değiştirilebiliyordu. Ancak çoğu durumda karşılığı haftalar sonra alınabiliyordu. Ve bazen de geçerlilik süreleri doluyordu. 12 sigara karşılığı bir ödülün gururlu sahibi olmuştum. Ama daha da önemlisi sigaraların 12 çorbayla değiştirilebilmesiydi. 12 çorbaysa çoğu durumda açlık karşısında gerçek bir güvenceye karşılık geliyordu. Gerçekte sigara içme ayrıcalığı haftalık bir kupon kotasına sahip kapolara ya da antrepo veya atölyede usta olarak çalışan ve yaptıkları tehlikeli işler karşılığında birkaç sigara alan tutuklulara aitti. Buna tek istisna, yaşama iradesini kaybeden ve son günlerinin tadını çıkarmak isteyen tutuklulardı. Dolayısıyla kamp sakinlerinden birisinin kendi sigarasını içtiğini gördüğümüz zaman, devam etme direncine olan inancını kaybettiğini anlardık ve bir kez de kaybedilince yaşama iradesi bir daha kolay kazanılamıyordu. Birçok tutuklunun gözlemlerinin ve deneyimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan büyük miktarlardaki malzeme incelendiği zaman, kamp sakinlerinin kamp yaşamına yönelik ruhsal tepkilerinin üç evresi açıklık kazanır. Kampa alınışını özleyen dönem, kamp proteinine çok iyi uyum sağladığı dönem ve serbest bırakılışını izleyen dönem. Birinci evreye tipik olan belirti, semptom, şok tepkisidir. Bazı durumlarda tutuklunun kampa resmen alınışından önce bile şok ortaya çıkabilir. Kampa alınışıma ilişkin kendi deneyimimi bir örnek olarak vereceğim. 1500 kişiden oluşan bir grup birkaç gündür trenle aralıksız seyahat ediyordu. Her vagonda 80 kişi vardı. Herkes kendi bagajının geri kalan birkaç kişi de özel eşyaların üzerine uzanmak zorundaydı. Vagonlar öylesine tıka basa doluydu ki sabahın ilk ışıkları ancak pencerelerin üst kısımlarından içeri sızabiliyordu. Herkes trenin cebri iş gücü olarak çalıştırılacağımız bir mühimmat fabrikasına gitmesini bekliyordu. Trenin düdüğünün yok oluşa taşıdığı umutsuz yük için havaya yayılan acıma dolu bir imdat çığlığını andıran esrarengiz bir sesi vardı. Derken trenin hızı kesildi. Bir ana istasyona yaklaştığımız anlaşılıyordu. Ansızın kaygılı yolcuların arasından bir nida yükseldi. Bir işaret var, Auschwitz. O anda herkesin kalbi duracak gibi olmuştu. Auschwitz adı dehşet verici olan her şeye karşılık geliyordu. Krematoryumlar, yani ölü yakma odaları, katliamlar. Tren sanki tereddüt edercesine, sanki yolcularını o ürkütücü kavrayıştan olabildiğince uzun bir süre korumak istercesine ağır ağır yoluna devam etti. Auschwitz Şafağın sökmesiyle birlikte çok büyük bir kampın görülmeye başladı. Birkaç sıralı uzayıp giden dikenli terler, gözetleme kuleleri, tarama lambaları ve ıssız yol boylarınca sürüye sürüye yürüyen nereye gittiğini bilmediğimiz uzun sıralar halinde pejmürde insan figürleri. Arada bir yüksek sesi komutlar ve komut düdükleri duyuluyordu. Ne anlama geldiklerini bilmiyorduk. Hayalimde dar ağacında sallanan insanlar canlandırıyordum. Dehşete kapılmıştım ama bu hiçbir şeydi. Çünkü adım adım korkunç ve sonsuz bir dehşete alışmak zorunda kalacaktık. Sonunda istasyona girdik. Yüksek sese verilen komutlar başlangıçtaki sessizliği dağıttı. O andan sonra bütün kamplarda bu kaba tiz sesleri tekrar tekrar duyacaktık. Sesleri neredeyse bir kurbanın son çığlığını andırıyordu. Yine de bir fark vardı. Bu seslerin sanki tekrar tekrar katledilen ve bağırmaya devam etmek zorunda olan bir insanın gırtlağından çıkıyormuş gibi tırmalayıcı bir boğukluğu vardı. Vagonun kapıları sonuna kadar açıldı. Ve küçük bir tutuklular müfrezesi içeri akın etti. Şeritli üniforma giymişlerdi. Başları tıraşlıydı. Ama besili gözüküyorlardı. Olası bütün Avrupa dillerinden anons yapıyorlar bunu da o şartlar altında garip gözüken belli bir mizah duygusuyla yapıyorlardı. Denize düşen yılana sarılır hesabı, doğuştan gelen iyimserliğim ki bu iyimserlik en umutsuz durumlarda bile duygularımı kontrol edebilmiştir. Şu düşünceye sarıldı. Bu tutuklular son derece iyi gözüküyorlardı. Moralleri iyi gibiydi. Hatta gülüyorlardı. Kim bilir. Belki ben de onların elverişi konumlarını paylaşabilirdim. Psikiyatride af yanılsaması denilen bir durum vardır. İdama mahkum edilen bir insan, infazından hemen önce son dakikada affedilebileceği yanılsamasına kapılır. Biz de umut kırıntılarına dört elle sarılmıştık ve sonuna kadar çok kötü olmayacağına inanmıştık. Bu tutukluların kırmızı yanaklarını ve dolgun yüzlerini görmek bile son derece cesaret vericiydi. O zaman bu tutukluların günden güne istasyona gelenleri karşılamakla görevli, özel olarak seçilmiş bir elit grubundan oluştuğunu bilmiyorduk. Bu özel tutuklular, yeni gelenlerden ve kıymetli eşya ile mücevheratla dair olmak üzere gelenlerin bagajlarından sorumluydu. Auschwitz, savaşın son yıllarında Avrupa'da özel bir nokta olmalı. Sadece dev depolarda değil ayrıca CC mensuplarının ellerinde de altın, gümüş, platin ve elmaslardan oluşan eşsiz bir hazine olsa gerek. Olsa olsa 200 kişiyi alabilecek şekilde inşa edilmiş bir barakaya 1500 tutuklu tıkıştırılmıştı. Üşüyorduk, karnımız açtı ve uzanmak şöyle dursun oturmak için bile herkese yetecek yer yoktu. 4 gün boyunca tek yiyeceğimiz 150 gramlık bir ekmek parçasıydı. Ancak barakadan sorumlu kıdemli tutsakların, gelen partiden birisiyle platin ve elmaslardan yapılma bir kravat iğnesi için pazarlık yaptıklarını duydum. Karın çoğu sonunda içkiye yatırılıyordu. Neşeli bir akşam geçirmek ve gerekli miktarda içkiyi satın almak için kaç bin marka ihtiyaç olduğunu hatırlayamıyorum. Ancak uzun süredir tutuklu olan bu insanların içkiye ihtiyaç duyduklarını biliyorum. Bu şartlar altında kendilerini uyuşturmaya çalıştıkları için onları kim ayıplayabilir ki? Ayrıca CC tarafından neredeyse sınırsız miktarlarda içki sağlanan bir başka tutuklular grubu vardı. Bu tutuklular gaz odalarında ve krematoryumlarda çalışıyor ve bir gün yeni bir cellat grubunun görevlendirilmesi sonucu cellat rolünden alınıp kurban durumuna düşeceklerini çok iyi biliyorlardı. Kervanımızdaki hemen herkes affedileceği, her şeyin iyi olacağı yanılsamasıyla yaşıyordu. Bir sonraki sahnenin arkasındaki anlamı kavrayamamıştık. Bagajlarımızı trende bırakmamız ve kıdemli bir sisi subayı tarafından kaydedilmek amacıyla iki sıra halinde birinde erkekler, diğerinde kadınlar olmak üzere dizilmemi söylendi. Gariptir, sırt çantamı paltomun altına saklayacak cesareti bulmuştum. Bulunduğum sıradakiler subay tarafından tek tek kayda geçirildi. Subayın çantamı fark etmesinin tehlikeli olacağını anladım. Böyle bir durumda en azından tekmelenirdim. Daha önceki deneyimlerimden bunu biliyordum. Subaya yaklaşırken ağır yükümü fark etmemesi için içgüdüsel olarak dikildim. Daha sonra yüz yüze geldik. Uzun boylu, lekesiz üniformasından içinde sırım gibi duruyordu. Uzun bir yolculuktan sonra pejmürde ve pasaklı olan bizimle ne büyük bir tezat oluşturuyordu. Sol eliyle sağ dirseğini kavramış, tasasız bir rahatlık havasına bürünmüştü. Sağ eli havadaydı ve işaret parmağıyla rahat bir endamla sağ ve solu gösteriyordu. Bir insanın işaret parmağının bazen sağ bazen solu ama çoğunlukla solu gösteren bu küçük hareketinin arkasındaki şeytanca anlam konusunda hiçbirimizin en küçük bir fikri bile yoktu. Sıra bana gelmişti. Birisi sağa gönderilmenin çalışma anlamına geldiğini, buna karşın sonuçta özel bir kampa gönderilecek olan hasta ve iş yapamaz durumda olanların sola gönderildiğini fısıldadı. Daha sonra da birçok kere yapacağım gibi işi oluruna bıraktım. Sırt çantam beni biraz sola yatırdı. Ancak dik yürümeye çalıştım. Sisi subayı beni tepeden tırnağa süzdü. Duraksar gibi oldu. Daha sonra ellerini omuzlarıma koydu. Zeki görünmek için elimden geleni yaptım. Sisi subayı beni yavaş yavaş sağa çevirdi. Böylece sağa yöneldim. O akşam bize parmak oyununun anlamını anlattılar. Bu yaşamamız ya da yaşamamamız konusundaki ilk karar, ilk seçim anlamına geliyordu. Bizimle gelenlerin yaklaşık yüzde doksanı gibi büyük bir çoğunluk için bu ölüm anlamına geliyordu. Bu karar sonraki birkaç saat içinde uygulanmıştı. Sola gönderilenler istasyondan doğruca krematoryuma gidiyordu. Orada çalışan birisinin anlattığı kadarıyla bu binanın kapılarında çeşitli Avrupa dillerinde banyo yazıyormuş. Binaya girerken her tutukluya bir parça sabun veriliyormuş ve daha sonra ''Bereket versin ki daha sonra olanları anlatmam gerekmiyor.'' Bu tüyler ürpertici işlem konusunda birçok şey yazıldı. Gaz odasından kurtulan ve gelenlerin çok küçük bir kısmını oluşturan bizler, Gerçeği akşam öğrendik. Bir süredir orada bulunan tusaklara meslektaşım ve arkadaşım Pi'nin nereye gönderilmiş olduğunu sordum. Sol tarafımı mı gönderildi? Evet diye cevap verdim. O zaman onu orada görebilirsin dedi birisi. Nerede? Bir el Polonya'nın gri gökyüzüne alev saçan birkaç yüz metre ötedeki bir bacayı gösterdi. Bacadan uğursuz bir duman bulutu yükseliyordu. İşte arkadaşın orada. Cennete yükseliyor diye cevap verdi birisi. Ama açık seçik anlatılana kadar gerçeği anlayamamıştım. Olayları çok kısa anlatıyorum. Psikolojik bir bakış açısından istasyonda şafağın sökmesinden kamptaki ilk gecemize kadar önümüzde çok uzun bir yol vardı. Silahlı CC gardiyanların eşliğinde istasyondan çıkarıldık. Kamp boyunca uzanan elektrikli dikenli telleri geçip yıkama istasyonuna geldik. İlk elemeyi geçenler için bu gerçek bir banyoydu. Burada da affedilme yanılsamamız tam bir canlılık kazandı. Sisi mensupları neredeyse cana yakın görünüyordu. Çok geçmeden nedenini anladık. Bileklerimizdeki saatleri gördüklerinden kendilerine vermemiz için yumuşak bir ses tonuyla bizi ikna edebildikleri sürece nazik davranıyorlardı. Şöyle veya böyle bütün eşyalarımızı vermek zorunda kalmayacak mıydık? Ve neden nispeten daha nazik olan şu insan saati almasın ki? Belki bir gün karşılığında bir iyilikte bulunuyordu. Dezenfekte odasına açılan bir araya benzeyen bir bölmede bekledik. Sisi görevlileri bütün eşyalarımızı, saatlerimizi ve mücevherlerimizi bırakmamız için yere battaniyeler serdiler. Yardımcı olmak üzere orada bulunan daha eski tutukluların alaylı bakışları arasında bir nikah yüzüğünü, bir madalyayı ya da bir uğur parçasını kendilerine alıkoyup koyamayacaklarını soran saf insanlar vardı. Her şeyin alınacağını hiç kimse henüz kavrayamamıştı. Eski tutuklulardan birisinin güvenini kazanmaya çalıştım. Sinsice yanına yaklaşarak, paltomun iç cebindeki kağıt tomarını işaret ettim. Ve bakın bu bilimsel bir kitabın el yazması. Ne diyeceğinizi biliyorum, yaşadığım için minnet duymam gerektiğini, kaderden sadece bunu bekleyebileceğimi söyleyeceksiniz. Ama yapamam. Bu kitabı ne pahasına olursa olsun korumam gerek. Bu benim hayatımın çalışması. Anlıyor musunuz? ''Evet, anlamaya başlamıştı. Önce acıyarak, derken alaycı ve yaralayıcı bir havayla sırıttı ve kamp sakinlerinin dağarcığında kesinlikle bulunmayan bir kelimeyle cevap verdi. BOK! O anda açık gerçeği gördüm ve ruhsal tepkimin ilk evresinin doruk noktası olan şeyi yaşadım. Geçmişimin tamamını dışarıda bırakmıştım.'' Ansızın, solgun, korkulu yüzlerle çaresizce tartışan yeni gelenler arasında bir kaynaşma oldu. Boğuk bir sesle verilen komutları tekrar duyduk. Tekme tokatta banyoya açılan bölmeye sürüldük. Bir CC görevlisi şunları söyledi. İki dakikanız var. Bu iki dakika içinde tamamen soyunmuş ve her şeyinizi olduğunuz yere bırakmış olacaksınız. Ayakkabılarınızın, kemerlerinizin veya askılarınızın ve olanlar için kuşakların dışında yanınıza hiçbir şey almayacaksınız şimdi. Tutuklular akıl almaz bir telaşla üzerlerindekileri yırtarcasına çıkarmaya başladı. Süre azaldıkça sinirleri gerilen tutuklular, iç çamaşırlarını, kayışlarını ve ayakkabı bağlarını koparırcasına çıkardılar. Ve ilk kamçı sesleri duyulmaya başladı. Çıplak bedenlere inip kalkan deri kayışlar. Daha sonra tıraş edilmek üzere bir başka odaya sürüklendik. Sadece kafalarımız tıraş edilmedi. Vücudumuza tek bir tüy bile kalmamıştı. Derken duşlara geldik. Tekrar sıraya girdik. Birbirimizi güç bela tanır hale gelmiştik. Ancak bazılarımız duşlardan gerçek suyun aktığını fark etmişti. Duş için sıra beklerken çıplaklığımızı iliklerimize duyumsamıştık. Artık çıplak vücutlarımızdan başka gerçekten hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Tüyümüz bile yoktu. Sahip olduğumuz tek şey kelimenin tam anlamıyla çıplak varoluşumuzdu. Önceki yaşamımızla aramızda geri kalan maddi bir bağ var mıydı? Benim için gözlüklerim ve kemerlerim var ki bu kemeri daha sonra bir parça ekmekle değiştirecektim. Kuşakları olan insanlar için fazladan biraz daha heyecan söz konusuydu. Akşam olunca barakamızdan sorumlu olan kıdemli tutuklu bizi karşılayarak, kuşağında para ya da kıymeti taş saklayanları şu karışe bizzat asacağını şerefi üzerine yemin ettiği bir konuşma yaptı. Kibirli bir endamla, kıdemli olduğu için kamp yasalarının kendisine bu hakkı tanıdığını söyledi. Ayakkabılarımızın durumunda işler biraz daha karışıktı. Yanımıza alabileceğimizin söylenmesine karşın, Ayakkabıları güzel olanlar bunlardan vazgeçmek zorundaydı. Bunların yerine uydurma ayakkabılar veriliyordu. Kıdemli tutukluların görünürde iyi niyetli öğütlerini tutup, bekleme odasında çizmelerinin üst kısmını kesip, sabotajı gizlemek için kesilen yerlere sabun süren tutuklular gerçek bir problemle karşı karşıyaydı. CC görevlileri sanki bunu bekliyordu. Bu suçu işlediğinden kuşkulanılan herkesin bitişikteki küçük bir odaya gitmesi gerekti. Bir süre sonra kayı sesleri ve işkence edilen insanların çığlıkları tekrar duyulmaya başladı. Bu kez biraz daha uzun sürmüştü. Böylece bazılarımızın hala koruduğu yanılsamalarda birer birer yok oldu. Daha sonra beklenmedik bir şekilde çoğumuzu keskin bir mizah duygusu sardı. Aptalca çıplak yaşamımızdan başka kaybedecek hiçbir şeyimiz olmadığını biliyorduk. Duşlardan su akmaya başlayınca hem kendimizle hem de birbirimizle dalga geçerek eğlenmeye çalıştık. Ne olursa olsun, duşlardan gerçek su akıyordu. Garip bir mizahın yanı sıra bir başka duygu daha benliğimizi sardı. Merak. Daha öncesinde bu tür bir merakı, bazı garip durumlara karşı temel bir tepki olarak hissetmiştim. Bir tırmanma kazasında hayati bir tehlikeye girince, o anda tek bir duyguya kapılmıştım. Kazadan sağ mı kurtulacağım yoksa kafatası parçalanmış şekilde, yaralanmış olarak mı çıkacağım konusunda yoğun bir merak. Auschwitz ölüm kampında bile soğuk merak hüküm sürüyor, adeta çevresini nesnel olarak değerlendiren zihni bu çevreden koparıyordu. O dönemde zihnin bu durumu bir koruma aracı olarak geliştiriliyordu. Bir sonraki anda ne olacağını ve örneğin güç sonunun dondurucu soğuğunda duştan yeni çıkmış ve çıplak bir şekilde açık havada durmamızın sonuçlarının ne olacağını bilme konusunda kaygılıydık. Birkaç gün içinde merakımız bir sürprize dönüştü. Üşütmemiştik. Yeni gelenleri benzer birçok sürpriz bekliyordu. Aramızda tıp mesleğinden olanların ilk öğrendiği şey buydu. Kitaplar yalan söylüyor. İnsanın şu kadar saat uyumaksızın yaşayamayacağı söylenirdi. Kesinlikle yanlış. Kesinlikle yapamayacağım şeyler olduğuna inanırdım. Şunsuz uyuyamam ya da şununla veya bununla yaşayamam. Auschwitz kampındaki ilk gece yattığımız yataklar ranzalar halinde düzenlenmişti. 2 buçuk metre kadar olan her bir ranzada kuru tahtların üzerinde 9 kişi yatmıştık. Her 9 kişi için 2 battaniye verilmişti. Elbette sıkışıklıktan ötürü sırt sırta, üst üste yatıyorduk. Bu da acı soğuk nedeniyle avantajlı bir durumdu. Ranzalara çıkarılması yasaklanmış ve gün boyu çamura bulanmış olmasına karşın, bazıları ayakkabılarını yastık niyetine kullanmıştı. Bunun dışında kafalarımızı neredeyse çıkık hale gelen, Kollarımızın üzerine dayamak zorundaydık. Yine de uykumuz gelmiş ve birkaç saatliğine acıları alıp götürmüştü. Nelere dayanabileceğimize ilişkin birkaç benzer sürprizden daha söz etmek isterim. Dişlerimize bakma olanağımız yoktu. Yine de buna ve ağır vitamin eksikliğine rağmen diş etlerimiz her zamankinden çok daha sağlıklıydı. Aynı gömleği, ta ki gömlek görünümünü tamamen yitirene kadar, altı ay giyiyorduk. Su borularının donması nedeniyle günlerce yıkanamamamıza rağmen toprakta çalışmaktan killi ellerimizin üzerinde oluşan yara ve sıyrıklar, iltihap kapmıyordu. Ya da örneğin yan odadaki en hafif bir gürültüye uyanacak kadar uykusu hafif olan birisi, kulağının dibinde gürültüyle horlayan bir yoldaşa yaslanıp deliksiz bir uyku çekebiliyordu. Şimdi bize insanı kabaca her şeye alışabilen bir varlık olarak tanımlayan Dostoyevski'nin sözlerinin doğru olup olmadığı sorulacak olursa cevabımız ''Evet.'' İnsan her şeye alışabilir ama nasıl olduğunu bize sormayın olacaktır. Psikolojik araştırmalarımız henüz oraya gelmedi. Biz tutsaklarda o noktaya ulaşmış değildik. Henüz ruhsal tepkimizin ilk evresindeydik. İntihar düşüncesi kısa bir süreyle de olsa hemen herkesin kafasını kurcalıyordu. Bu düşünce durumun ümitsizliğinden her gün ve her saat gölgesi üstümüzde olan kesintisiz ölüm tehlikesinden ve diğer birçokları tarafından yaşanan ölümün yakınlığından doğuyordu. Daha sonra değinilecek olan kişisel inançlarımdan ötürü kampa vardığım ilk akşam telekoş koşmayacağıma yemin ettim. Bu deyim en popüler intihar yöntemini anlatmak için kullanılıyordu. Elektrik yüklü dikenli tel çetine dokunmak. Bu kararı vermek benim için çok zor olmamıştı. İntihar etmenin pek bir anlamı yoktu çünkü nesnel bir açıdan hesapladığı ve olasılıkların tamamı dikkate alındığı zaman ortalama kam sakini için yaşam beklentisi son derece çılızdı. Bütün elemeleri geçip yaşamayı başaran küçük yüzde arasında olmayı rahatlıkla bekleyemezdi. Auschwitz kampındaki bir tutsak, şokun ilk evresinde ölümden korkmuyordu. İlk birkaç günden sonra gaz odaları bile dehşetini kaybediyordu. Ne olursa olsun bu dehşet onu intihar etmekten alıkoyuyordu. Daha sonra karşılaştığım arkadaşlarım kampa kabul şokunun beni büyük ölçüde depresyona sokmadığını söyledi. Auschwitz kampındaki ilk geceden sonra gelişen aşağıdaki olayda, Olanca iç dendiğimle gülümsemekle yetindim Bloklarımızdan kesinlikle ayrılmamamız yolundaki talimatlara rağmen Auschwitz'e birkaç hafta önce gelmiş olan bir meslektaşım Gizlice barakamıza sızdı Bizi sakinleştirip rahatlatmak ve birkaç şey söylemek istemiş Bir mizah havasıyla ve gözünü budaktan esirgemez bir tavırla Alelacele birkaç ipucu verdi Korkmayın Seçimlerden korkmayın Doktor M yani CC tıp şefi doktorlara sempatik bakıyor Bu yanlıştı Arkadaşımın nazik sözleri yanıltıcıydı. Bloklardan birinin doktoru olan 60 yaşlarında bir tutsak, gaz odasına mahkum edilen oğlunun bırakılması için doktor M'ye nasıl yalvardığını anlatmıştı. Doktor M soğuk bir tavırla reddetmişti. Ama sizden bir şey istiyorum diye sürdürdü arkadaşım. Mümkünse her gün tıraş olun. Bu iş için bir cam kırığı da kullanmanız gerekse. Bunun için son ekmek diliminizi vermek zorunda bile kalsınız, tıraş olun. Daha genç gözükürsünüz. Ve kesikler yanaklarınızın daha kırmızı gözükmesini sağlar. Hayatta kalmak istiyorsanız bunun tek bir yolu var. Çalışmaya elverişi gözükün. Diyelim ki topunuzdaki küçük bir yaradan ötürü biraz topallasınız bile bir sisi görevlisinin bunu fark etmesi halinde gaz odasını boylayacağınızdan emin olabilirsiniz. Müslüman tabiriyle neyi söz konusu ettiğimizi biliyor musunuz? Perişan, kendini bırakmış, hasta, bir deri bir kemik görünen ve fiziksel olarak daha fazla çalışamayan. İşte böyle birisine Müslüman deriz. Er ya da geç, genellikle kısa bir süre içinde her Müslüman gaz odasını boylar. Bu nedenle unutmayın. Tıraş olun, dik yürüyün, becerikli olun. O zaman gaz odasından korkmanız gerekmez. Daha sonra beni gösterdi ve şöyle dedi. Açık konuşmamdan rahatsız olmadığını umarım. Diğerlerine dönerek tekrarladı. Aranızda bir sonraki elemeden korkması gereken tek kişi o. Bu nedenle merak etmeyin. Gülümsedim. Şimdi o gün benim yerimde olan herkesin aynı şeyi yapacağına inanıyorum. Sanırım bir keresinde Lessing şöyle demişti. Aklınızı kaybetmenize neden olacak şeyler vardır ya da kaybedecek aklınız yoktur. Anormal bir duruma gösterilen anormal bir tepki normal bir davranıştır. Psikiyatrist olarak bizler bile bir insanın örneğin bir tımarhaneye kapatılmak gibi anormal bir duruma yönelik tepkilerinin normalliğin derecesiyle orantıladığınız zaman anormal olmasını bekleriz. Bir toplama kampına düşen bir insanın tepkisi de zihnin anormal bir durumuna karşılık gelir. Ama nesnel olarak yargılandığı zaman normaldir ve daha sonra göstereceğimiz gibi o şartlara gösterilen tipik bir tepkidir. Tanımladığım bu tepkiler birkaç gün içinde değişmeye başladı. Tutsaklar ilk evreden ikincisine geçiyordu. Bu kişinin bir tür duygu yitimine girdiği nisbi duyarsızlık evresiydi. Yukarıda anlatılan tepkilere ek olarak, yeni gelen tutuklular, öldürmeye çalıştıkları acı dolu duyguların içinde kıvranıyordu. Her şeyden önce tuzluğun evine ve ailesine yönelik sınırsız özlemi söz konusuydu. Bu duygu çoğunlukla öylesine akut oluyordu ki, kişi özlemin kendisini yitip bitirdiğini hissediyordu. Bunu tiksinti izliyordu. Onu çep çevre kuşatan olanca çirkinliğe ve bunu çağrıştıran her şeye yönelik bir tiksinti. Tutukluların çoğuna bostan korkuluğundan daha zevkli duracak, Paçavra gibi birer üniforma verilmişti. Kamptaki barakaların arası pislikle doluydu. Ve ne kadar temizlemeye çalışsak o kadar çok pisliğe bulanıyorduk. Yeni gelenleri lağım temizleme işiyle görevlendirmek tercih edilen bir uygulamaydı. Genellikle olduğu gibi tutuklu pisliği engebeli arazide taşırken yüzüne pislik sıçradığında bir iğrenme belirtisi gösterdiği veya yüzünü silmeye kalkıştığı zaman kapılar tarafından dayakla cezalandırılıyordu. Böylece normal tepkilerin bastırılması hızlanıyordu. Başlangıçta bir başka gruptaki ceza gösterilerini gördüğümüz zaman başımızı çeviriyorduk. Tekme tokat eşliğinde pisliğin ve çamurun içinde saatlerce bir aşağı bir yukarı yürütülen tutukluları görmeye dayanamıyorduk. Günler, haftalar sonra durum değişti. Sabahın erken bir saatinde henüz hava aydınlanmadan grubumuzla birlikte yürüyüşe hazır vaziyette kapının önünde bekliyorduk. O saatlerde çığlıklar duyar, bir yoldaşın yerde nasıl tekmelendiğini, sonra kaldırılıp tekrar nasıl yere vurulduğunu görürdük. Peki neden? Ateşi çıkmış ve yersiz bir zamanda revire gitmek istemiştir. İşten kaytarmak için bu tür bir girişimde bulunmasından ötürü cezalandırılmaktadır. Ama ruhsal tepkilerin ikinci evresinde geçen bir tutuklu artık gözlerini çevirip bakmıyordu bile. O zamana kadar duyguları körelmiş ve izlediği şeyden etkilenmez bir hale gelmiştir. Bir başka örnek daha, birisi yaralı olduğu için ya da belki de öden veya ateş yüzünden birkaç gün kamp içinde hafif işlerde çalıştırılma umuduyla revire başvurur. Kar içinde saatlerce hazır ol vaziyette bekletilen, kampta ayağına göre ayakkabı olmadığı için dışarıda çıplak ayakla çalışmaya zorlanan 12 yaşında bir çocuğun revire getirildiğini görmek onu etkilemez. Çocuğun parmakları donmuştur ve doktor elinde pensle çocuğun kangren olan morarmış parmak uçlarını teker teker keser. Tiksinti, dehşet ve acıma. Bu olayı izleyen bir tutuklu artık böyle şeyler hissetmez. Birkaç haftalık kamp yaşamından sonra acı çekenler, can çekişenler ve ölümler öylesine sıradan şeyler olur ki bunlar tanıklık eden bir tutukluyu artık etkilemez olur. Ateşi çok yüksek, çoğunlukla hezeyanlı, birçoğu da can çekişmekte olan tifüstü hastaların bulunduğu bir barakada bir süre kalmıştım. Hastalardan birisi öldükten sonra her ölümle birlikte defalarca tekrarlanan, aşağıdaki sahneyi coşkusal bir alt üst oluş yaşamaksızın izledim. Tutuklular teker teker hala sıcak olan cesede yaklaştı. Birisi patates ezmesinden arta kalanları kaptı. Bir diğeri tahta takunyalarının kendisininkinden daha iyi olduğuna karar verip değiştirdi. Üçüncü bir tutuklu ölünün paltosuna el koydu. Bir diğeri de gerçek kaytan bulmaktan memnunluk duymuştu. Bütün bunları kayıtsızca izledim. Sonunda hemşireye cesedi kaldırmasını söyledim. Hemşire cesede yaklaştı, ayaklarından kavradı, elli tüfüslü hastaya yatak hizmeti gören iki sıra tahtanın arasındaki dar karidora paldır küldür indirdi ve cesedi tümsekli toprak taban üzerinde sürüye sürüye kapıya doğru götürdü. Dışarıya açılan kapının önündeki iki basamak bizim için bir sorun oluyordu. Çünkü kronik bir gıdasızlıktan bitkin düşmüştük. Kamptaki ilk birkaç aydan sonra kendimizi yukarı çekmek için kapı tokmağına dayanmaksızın, her biri 15 santim kadar olan bu basamakları çıkamıyorduk. Cesedi sürükleyen adam basamaklara yaklaştı. Önce bezgin bir tavırla kendini yukarı çekti, daha sonra da cesedi. İlk önce ayakları, daha sonra gövdesi ve nihayet kafası uğursuz bir tıkırtıyla iki basamağın üzerinden yukarı çekildi. Benim yerim barakanın karşı tarafında tabana yakın bir noktadan açılan küçük, tek pencerenin yanındaydı. Üşüyen ellerimle iştahla yudumladığım sıcak çorba kasesine sarılırken pencereden dışarı bakacak oldum. Az önce dışarı sürüklenen ceset parlayan gözleriyle bana bakıyordu. O insanla iki saat önce konuşmuştum. Çorbamı yudumlamaya devam ettim. Orada yaşadığım duygu yokluğu, mesleki açıdan beni şaşırtmış olmasaydı şimdi bu olayı anımsamazdım. Çünkü o sırada pek bir şey hissetmemiştim. Tutuklunun ruhsal tepkilerinin ikinci evresinde ortaya çıkan semptomlar, duygu yitimi yani kişinin hissetmeyi göze alamadığı coşku ve duygularını köreltmesiydi. Bu da sonunda tutukluyu her gün ve her saat karşı karşıya olduğu dayağa karşı duyarsızlaştırıyordu. Bu duyarsızlık yoluyla tutuklu kendini kısa zamanda çok gerekli ve koruyucu bir kabukla kaplıyordu. En küçük bir kışkırtmada bazen de hiçbir neden olmaksızın dayak fısılları yaşanıyordu. Örneğin ekmek iş yerinde dağıtılıyordu ve bunun için sıraya girmemiz gerekiyordu. Bir keresinde arkamda duran adam sıradan biraz sapmıştı ve bu simetri bozukluğu CC gardiyanının hoşuna gitmemişti. Ansızın kafama inen iki ağır sopa yedim. Ancak o zaman yanımda duran eli sopalı CC gardiyanını fark ettim. Bu tür durumlarda insanı en çok yaralayan şey, ki bu hem yetişkinler hem de cezalandırılan çocuklar için geçerlidir, fiziksel acı değil, haksızlığın, mantıksızlığın verdiği ruhsal ıstıraptır. Gariptir, bazen hedefini şaşıran bir darbe, hedefini bulandan daha çok yaralayıcı olabiliyor. Bir keresinde bir kar fırtınasında demir yolu raylarının üstünde duruyordum. Hava muhalefetine karşın grubumuz çalışmaya devam etmek zorundaydı. Rayların arasına çakıl atma işinde oldukça sıkı çalışıyordum. Çünkü ısınmanın tek yolu buydu. Küreyme yaslanıp nefesimi toplamak için bir anara verdim. Talihsizlik eseri o anda gardiyan geri döndü ve beni görünce kaytardığımı düşündü. Gardiyanın bende yarattığı acının nedeni hakaretler ya da dayak değildi. Pejmür'de bir deri bir kemik önünde duran ve belki de ona insanı ancak bulanık bir şekilde anımsatan bu figürü tek kelime söylemeye hatta küfretmeye bile değer görmemişti. Bunun yerine oyun oynarcasına yerden bir taş alıp üzerime attı. Bu bana cezalandırılmaya bile gerek duymayacak kadar az ortak şeye sahip olunan bir yaratığın, bir yabani hayvanın dikkatini çekmek ya da evcil bir hayvanı işine döndürmek için başvurulan bir yöntem gibi geldi. Daya olaylarının en acı verici kısmı çağrıştırdıkları onur kırıcı şeylerdi. Bir keresinde buzlu kaygan raylar üzerinde uzun ve ağır kirişler taşımamız gerekmişti. Birisi kayacak olduğu takdirde sadece kendisini değil aynı kirişi taşıyan diğer herkesi de tehlikeye sokmuş oluyordu. Eski bir arkadaşımın doğuştan kalça çakıklığı vardı. Buna karşın çalışabilecek durumda olmaktan memnundu. Çünkü fiziksel sakatlı olanların bir eleme anında gaz odasına gönderilmesine neredeyse mutlak gözüyle bakılıyordu. Aksak ayağıyla ağır bir kirişin altına girmişti ve bir an düşüp diğerlerini de sürükleyecek gibi olmuştu. O sırada kiriş taşımıyordum, bu nedenle yardım etmek için düşünmeksizin ileri atıldım. O anda arkadan bir tekme yedim, sert bir dille azarlandım ve yerime dönme emri aldım. Beni tekmeleyen gardiyan birkaç dakika öncesinde aşağılayıcı bedayla biz domuzların yoldaşlık ruhuna sahip olmadığını söylemişti. Bir başka seferinde su boruları döşemek için ormanda eksi 17 derece soğukta donan sertleşmiş toprağı kazmaya başlamıştık. O gün gelinceye kadar fiziksel olarak epeyce zayıflamıştım. Yanıma tombul pembe yanaklı bir usta geldi. Yüzü bana açıkça domuz kafasını çağrıştırıyordu. Acı soğukta çok güzel sıcak eldivenler giymişti. Bir süre sessizce beni izledi. Bir sorun olduğunu hissettim. Çünkü önümdeki toprak birikintisi ne kadar çalıştığımı kesin olarak gösteriyordu. Bağırmaya başladı. Seni domuz, bunca zamandır seni izliyorum. Sana nasıl çalışılacağını göstereceğim. Pisliği dişlerinle kazıyana kadar bekle. Bir hayvan gibi gebereceksin. İki günde işini bitireceğim. Hayatında elini işe sürmemişsin. Nesin sen? Bir domuz, iş adamı. Aldırmadım. Ama beni öldürme tehditini ciddiye almak zorundaydım. Bu nedenle doğru olup doğruca gözlerine baktım. Uzman doktordum dedim. Ne? Doktor mu? Bahse girerim ki bu işten yükünü tutmuşsundur. Genelde olduğu gibi işimin çoğunu yoksullara hizmet veren kliniklerde yaptım diye karşılık verdim. Ama bu kez fazla konuşmuştum. Delirmişçesine üstüme atılıp beni yere vurdu ve bağırmaya başladı. Ne diye bağırdığını artık hatırlamıyorum. Görünürde önemsiz olan bu öyküyle katılaşmış gibi gözüken bir tutuklu da bile içerlemenin alevlendirebildiği durumlar olduğunu anlamak istedim. Bu acımasızlığın ya da fiziksel acının değil bunlarla birleşen aşağılanmanın yarattığı bir içerlemedir. Bu olayda kan beynime sıçramıştı. Çünkü yaşamım konusunda hiçbir fikri olmayan, itiraf etmem gerek, olaydan sonra arkadaşlarıma söylediğim bu sözler bana çocuksu bir rahatlama vermişti. Hastanemdeki hemşirelerin bekleme odasında bile kabul etmeyeceği kadar kaba ve hayvanca görünen bir adamın yaşamımı yargıladığını dinlemek zorunda kalmıştım. Bereket versin ki çalışma grubumdaki kapo bana borç duydu. Benden hoşlanmaya başlamıştı. Çünkü iş yerine yaptığımız uzun yürüyüşlerde anlata anlata bitiremediği aşk hikayelerini ve evlilik sorunlarını dinliyordum. Kişiliği konusundaki teşhisimle ve psikoterapik öğütlerimle onu etkilemiştim. Bu nedenle bana minnet duyuyordu. Bu da benim için değerli bir şeydi. Daha öncesinde birkaç kere beni genellikle 280 kişiden oluşan grubumuzun ilk sıralarında kendisine yakın bir yere almıştı. Hava henüz aydınlanmadan sabahın erken saatlerinde sıraya girmemiz gerekiyordu. Herkes geç kalmaktan ve arka sıralara düşmekten korkuyordu. Tatsız ve hoşa gitmeyen işler olduğu zaman kıdemli kapo ihtiyaç duyulan işçileri genellikle arka sıralardan seçiyordu. Seçilen bu tutuklular garip gardiyanların denetiminde özellikle korkulan türden işlere gidiyordu. Bu tür işlerde kıdemli kapo açık göz davrananları yakalamak için bazen ilk sıralardan da işçi seçiyordu. Bütün itirazlar ve yalvarıp yakarmalar amacına ulaşan birkaç tekme tokatta susturuluyor ve seçilen kurbanlar komut ve dayak eşliğinde belirlenen yere sürülüyordu. Ne var ki benim kapo içini dökme ihtiyacı duyduğu sürece başıma böyle bir şey gelmezdi. Onun yanında garantili bir onursal yere sahiptim ama bunun bir başka avantajı daha vardı. Kam sakinlerinin hemen hepsinde olduğu gibi ben de ödemden şikayetçiydim. Bacaklarım öylesine şişmiş ve şişkin yerlerin derisi öylesine gerilmişti ki dizlerimi kıramıyordum. Şişen ayaklarıma olmadığı için ayakkabılarımı bağsız giyiyordum. Çorap bulunsa bile giymek olanaksızdı. Bu nedenle yarı çıplak ayaklarım hep ıssaktı ve ayakkabılarım hep karla dolu olurdu. Bu da elbette soğuk ısırığına ve şişkinliğe neden oluyordu. Böylece atılan her adım gerçek bir işkence olup çıkıyordu. Karlı arazide yürürken ayakkabılarımızın üstü buz tutuyordu. Arada birbirisi kayıp düşüyor, arkadan gelenlerse ona takılıp yıkılıyordu. Bu durumda sıra kısa bir an için duruyordu. Gardiyanlardan birisi hemen harekete geçiyor ve çabucak kalkıp yürümeleri için duranları dipçikliyordu. Sıranın ne kadar önündeyseniz o kadar az durmak ve dolayısıyla ağrılı ayaklarınızla arayı kapatmak için o kadar az koşmak zorunda kalıyordunuz. Efendimiz Kapon'un özel doktoru olmaktan ve sıranın başında dengeli bir tempoyla yürümekten mutluydum. Hizmetim için ek bir ödeme olarak iş yerinde öğlenleri çorba dağıtıldığı sürece sıra bana geldiğinde Kapon'un kepçeyi kazanın dibine daldırıp birkaç bezelye tanesini benim için avlayacağından emindim. Öncesinde orduda subay olan bu Kapo, kavga ettiğim ustanın kulağına eğilip beni son derece iyi bir işçi olarak tanıdığını söyleme cesaretini bile gösterdi. Bu pek işe yaramadı ama Kapo hayatımı kurtarmayı başardı. Bunun gibi birkaç kere hayatımı kurtarmıştır. Ustayla aramda geçen olaydan sonra Kapo beni gizlice bir başka çalışma grubuna aldı. Halimize üzülen ve en azından inşaat alanında durumumuzu kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapan ustalar da vardı. Ama onlar bile sıradan bir işçinin çok daha kısa sürede bizden birkaç kat daha fazla iş çıkardığını hatırlatıp duruyordu. Ama normal bir işçinin günde bir parça ekmek ve bir tas solu çorbayla yaşamadığı, diğer kamplara gönderilen ya da derhal gaz odasını boylayan ailelerimizden haber alamayan bizlerin tabi olduğu ruhsal baskı altında yaşamadığı, normal bir işçinin her gün, her saat kesintisiz bir ölüm tehdidi altında olmadığı anlatıldığı zaman anlıyorlardı. Hatta bir keresinde nezaket sahibi bir ustaya, benim bu yol işini senden öğrendiğim kadar kısa bir süre içinde bir beyin ameliyatının nasıl yapıldığını öğrenebilirsen, sana derinden saygı duyarım deme cesaretini bile göstermiştim. O da gülümseyerek karşılık vermişti. İkinci evrenin temel septomu, belirtisi olan duygu yitimi, gerekli bir kendini savunma mekanizmasıydı. Gerçeklik belirsizleşmiş ve bütün çabalar, bütün duygular bir konu üzerinde toplanmıştı. Kendi yaşamını ve yoldaşlarının yaşamını korumak, akşam olunca iş yerlerinden kampa dönen tutukluların iç geçirerek bir gün daha geçti dediklerini duymak tipik bir olaydı. Hayatta kalma meselesi üzerinde odaklanmaya yönelik kesintisiz zorunluluk eşliğindeki böylesi bir gerilimin tutukluları içsel yaşamlarını ilkel bir düzeye indirmeye zorladı, kolayca anlaşılabilir. Psikanaliz eğitimi alan ve kampta bulunan bazı meslektaşlarım sık sık kamp sakinlerindeki gerilemeden söz ediyordu. Tutukluların arzuları rüyalarında açıklık kazanıyordu. Kamp sakinlerinin rüyalarında en çok görülen şey neydi? Ekmek, pasta, sigara ve ılık banyo. Bu basit arzuların giderilememesi arzu giderici rüyaların görülmesine neden oluyordu. Bu rüyaların işe yarayıp yaramadığı ayrı bir konudur. Rüyayı gören kamp yaşamının gerçekliğine ve bununla rüyasındaki yanılsamalar arasındaki korkunç zıtlığa uyanmak zorundaydı. Korkunç bir kabus gördüğü anlaşılan ve yatağında kıvranan bir tutuklunun iniltisiyle uyandığım bir geceyi hiç unutamayacağım. Korkutucu rüyalardan ya da heyzeyanlardan mustarip insanlar için özellikle her zaman üzüntü duymam nedeniyle zavallı adamı rüyasında uyandırmak istedim. Ansızın yapmak üzere olduğum şeyden örküp adamı sarsmaya hazır olan elimi geri çektim. O anda ne kadar dehşet verici olursa olsun hiçbir rüyanın, bizi çevreleyen ve kendisini sarstığım takdirde adamın uyanacağı kampın gerçeklerinden daha kötü olmadığının yoğun bir şekilde bilincine vardım. Tutukluların yaşadığı ağır gıdasızlık sorunu nedeniyle yiyecek arzusunun ruhsal yaşamın odaklaştığı temel ilkel içgüdü olması doğaldı. Tutuklular birbirlerine yakın çalıştıkları ve yakından göz hapsinde bulundurulmadıkları zaman hemen yemeklere ilişkin tartışmalara giriyorlardı. Tutuklulardan birisi Hendek'te yanında çalışan bir başkasına en sevdiği yemekleri soruyordu. Derken birbirlerine yemek tarifi veriyor ve tekrar bir araya gelecekleri gün için menü hazırlıyorlardı. Bu konuşmalar en ince ayrıntılara kadar iniyor ve genellikle bir parola veya sayıyla verilen ani bir ikaz işaretine kadar devam ediyordu. Gardiyan geliyor. Yemeklere ilişkin tartışmaları hep tehlikeli bulmuşumdur. Son derece yetersiz tayınlara veya kalorilere kendini uyarlamayı şöyle veya böyle başaran bir organizmayı böylesine ayrıntılı ve etkili leziz yemek tablolarıyla uyarmak yanlış değil midir? Bu ruhsal açıdan anlık rahatlama sağlayabilir ama fizyolojik açıdan tehlike içerdiği açık olan bir yanılsamadır. Tutsaklığımın sonraki dönemlerinde günlük tayınımız günde bir kere verilen su gibi bir tas çorbadan ve her zamanki gibi küçük bir parça ekmekten oluşuyordu. Buna ek olarak ekstra tayın denilen ve gününe göre 25 gram margarinden, kalitesiz bir dilim sosisten, bir parça peynirden, bir parça sentetik baldan ya da bir kaşık reçelden oluşan bir tayın veriyorlardı. Kalori olarak düşünüldüğünde özellikle kas gücü isteyen ağır işler ve yetersiz giysiyle sürekli maruz kaldığımız soğuk açısından bu diyet kesinlikle yetersizdi. Özel bakım altında olan yani iş için kamptan ayrılmayıp da barakada kalmasına izin verilen tutukluların durumu daha da kötüydü. Deri altının son yağ tabakaları da eriyip üzerine deri ve paçavra geçirilerek gizlenen birer iskelete dönüşünce vücudumuzun kendi kendini nasıl yediğini gözleyebiliyorduk. Organizma kendi proteinini sindiriyordu. Kaslarımız yok olmuştu. Böylece vücudun hiçbir direnme gücü kalmıyordu. Barakamızdaki küçük toplumun üyeleri birbiri ardına ölüyordu. Her birimiz bir sonra kimin öleceğini de, kendi sonumuzun ne zaman geleceğini de hesaplayabiliyorduk. Yaptığımız birçok gözlem nedeniyle semptomları yani belirtileri çok iyi öğrenmiştik. Bu da tahminlerimizin doğru olmasını sağlıyordu. Birbirimize bu fazla yaşamaz ya da sıra bunda diye fısıldıyor ve akşamları günlük bir tayıklayışımız sırasında kendi çıplak bedenlerimizi görerek şöyle düşünüyorduk. İşte bu vücut benim vücudum, bir cesetten başka bir şey değil. Bana ne oldu? Şu büyük insan kitlesinin dikenli tellerin arkasında birkaç toprak barakaya tıkılan, cansız olması nedeniyle her gün belli bir bölümü çürümeye başlayan bu kitlenin etinin bir parçası olmaktan öte bir şey değilim. Yukarıda en küçük bir zaman bulduklarında yiyeceği ve sevilen yemeklere ilişkin düşüncelerin tutukluların bilincine hücum etmesinin nasıl kaçınılmaz olduğuna değinmiştim. Bu nedenle en güçlülerimizin bile yemek için yemek uğruna değil, yemekten başka hiçbir şey düşünmememize neden olan o insan altı varoluşun, bir gün son bulacağını biliyor olmamızdan ötürü tekrar bolca yemek yiyebileceğimiz zamanları özlemesi belki de anlaşılır bir şeydir. Benzer şeyler yaşamayan birisi, açlıktan ölmek üzere olan bir insanın yaşadığı, ruhu yok eden o zihinsel çatışmayı ve irade gücünün ezilişini kolay kolay kavrayamaz. Böyle bir insan hendekte kazı yaparken ekmeğin dağıtılacağı 9-30-10 saatleri arası beklemenin huysuz değilse ustaya saatin kaç olduğunu tekrar tekrar sormanın ve kişinin cebindeki ekmek parçasına yumuşakça dokunmasının ilk önce donan parmaklarıyla ekmeği okşamasının sonra bir parçasını ağzına atıp kalanını kendi kendine öğlene kadar saklama sözü vererek son irade kırıntısıyla tekrar cebine koymasının nasıl bir şey olduğunu kolay kolay anlayamaz.'' Tusaklığımızın son dönemlerinde günde sadece bir kez dağıtılan küçük ekmek tayınlarımızla idare etmeye yönelik çeşitli yöntemlerin anlamlılığı veya anlamsızlığı üzerinde iki düşünce okulu vardı. İlki tayının tamamının hemen yenmesinden yanaydı. Bunun en ağır açlık sancılarının en azından çok kısa bir süre içinde olsa günde bir kere olsun bastırılması ve tayının çalınması veya kaybedilmesi olasılığını ortadan kaldırması gibi ikili bir avantajı vardı. Tayının bölünmesini savunan ikinci grupsa farklı tartışmalar geliştiriyordu. Sonunda ben de ikinci gruba katıldım. 24 saatlik kamp yaşamının en can sıkıcı yanı, henüz gece vakti keskin düdük seslerinin bizi derin uykumuzdan ve düşlerimizdeki özlemlerden acımasızca koparıp aldığı kalkış saatiydi. Kalktıktan sonra ödemden ötürü şişkinleşen ayaklarımızı güç bela sığdırdığımız ıslak ayakkabılarımızla cebelleşiyorduk. Bunu ayakkabı bağlağının yerine kullanılan tellerle uğraşmak gibi küçük sorunlarla ilgili her zamanki söylenmeler izliyordu. Bir keresinde cesur ve onurlu birisi olarak tanıdığım bir tutuklunun ayakkabılarının giyilemeyecek kadar çekmesi nedeniyle sonunda karda yalın ayak yürümek zorunda kaldığı için çocuk gibi ağladığını duydum. Bu can sıkıcı anlarda bir avuntu kırıntısı buluyordum. Cebimden çıkardığım küçük bir ekmek parçasını kendimden geçercesine bir hazla çiğniyordum. Yetersiz beslenme, zihnin sürekli olarak yiyeceklerle meşgul olmasına yol açmasının yanı sıra cinsel dürtünün genellikle bulunmayışının da açıklaması olabilir. İlk şok etkisinin dışında bu bütün erkek kamplarındaki bir psikoloğun mutlaka gözlemleyeceği olgunun tek açıklaması gibi gözükmektedir. Kışta gibi sadece erkeklerin bulunduğu diğer kuruluşlarla karşıtlık içinde toplama kamplarında cinsel sapmaya pek rastlanmıyordu. Rüyalarda engellenen coşkuların ve daha yüce duyguların belirgin bir biçimde dışa vurulmasına karşın tutuklular rüyalarda bile cinsellikle ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Tutukluların çoğunda ilkel yaşam, kendi postunu kurtarma meselesine yoğunlaşma zorunluluğu, bu amaca hizmet etmeyen her şeyin tamamen bir yana itilmesine yol açmış ve tutukluları duygusallıktan tamamen yoksunlaştırmıştı. Bu Auschwitz'ten Dacia'ya bağlı bir kampa nakledilişim sırasında benim için açıklık kazanmıştı. Bizi taşıyan tren, Viyana'dan geçmişti. Gece yarısına doğru Viyana istasyonlarından birinden geçtik. Tren doğduğum caddeden yaşamımın onca yılının geçtiği, aslında tutuklanana kadar yaşadığım evin yanından geçecekti. İki adet küçük, terli gözetleme deliği olan vagonda elli kişi vardı. Vagonda sadece bir grup yere çömelebiliyordu. Gözetleme deliklerinin çevresinde toplanan diğerleri ise saatlerce ayakta duruyordu. Parmaklarımın ucuna basarak ve diğerlerinin başlarının arasından pencere çubuklarından bakarak doğduğum şehri bir an için görebildim. Sevkiyatın Mahut ağzındaki kampa yapıldığını ve sadece bir iki haftalık ömrümüzün kaldığını düşündüğümüz için hepimiz kendimizi canlıdan çok bir ölü gibi hissediyorduk. Çocukluğumuzun geçtiği sokaklara, meydanlara ve evlere başka bir dünyadan gelen ve hayalet şehrine bakan ölü bir insanın gözleriyle baktığım duygusuna kapılmıştım. Saatler süren rötardan sonra tren istasyondan ayrıldı. Ve sokaklar, bizim sokak birkaç yıldır kamplarda yaşayan ve bu yolculuğu bir olay olarak gören genç delikanlılar gözetleme deliğinden dikkatle çevreyi izliyorlardı. Bir an için deliğin önünde durmama izin vermeleri için onlara yalvarmaya başladım. Pencereden şöyle bir bakmanın benim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Ricam nezaketsizce ve inaysızlıkla geri çevrildi. Onca yıl burada mı yaşadın? Öyleyse zaten yeterince görmüşsün demektir. Genel olarak kampta bir de kültürel anlamda kış uykusu söz konusuydu. Bunun iki istisnası vardı, politika ve din. Kampın her yerinde ve neredeyse kesintisiz olarak politika konuşuluyordu. Tartışmalar temel olarak birbiri ardına hızla yayılan söylentilere dayanıyordu. Askeri durum konusundaki söylentiler genellikle çelişkiliydi. Bir söylentinin arkasından hemen bir başkası geliyor ve tutukluların tamamının zihnindeki sinir savaşına katkıda bulunmaktan öte bir işe yaramıyordu. Çoğu zaman iyimser söylentilerin alevlendirdiği, savaşın çabucak biteceği umutları suya düşüyordu. Bazıları umutlarını hepten yitirmişti. Ancak en can sıkıcı olanlar uslanmaz iyimserlerdi. Tutukluların dinsel ilgileri geliştiği andan itibaren düşünülebilen en içten ilgi oluyordu. Dinsel inancın derinliği ve gücü sık sık yeni gelenleri şaşırtıyor ve derinden etkiliyordu. Bu bağlamda en etkileyici olanı da barakanın bir köşesinde ya da yorgun, aç ve pecmürde giysilerimizin içinde soğuktan donmuş bir vaziyette, uzak bir iş yerinden dönüşlerde, kilitli vagonun karanlık bir köşesinde dua okuyan ya da ibadet eden tutuklulardı. 1945 baharında hemen hemen bütün tutukluların hepsine bulaşan bir tifüs patlaması olmuştu. Olabildiğince çalışır durumda kalmak zorunda olan zayıf düşmüş tutuklular arasındaki ölüm oranı çok yüksekti. Hasta koğuşları son derece yetersizdi. Pratik anlamda hiç ilaç yoktu. Refakatçi bulunmuyordu. Hastalığın semptomlarından bazıları son derece nahoştu. Bir yemek kırıntısında bile baş gösteren ve bastırılmayan bir tiksinti ve korkunç heyzeyan nöbetleri. Bu hezeyan nöbetlerinden en kötüsünü yaşayan da ölmek üzere olduğuna inanan ve dua etmek isteyen bir arkadaşımdı. Hezeyan içinde dua edecek sözcükleri bulamıyordu. Bu hezeyan nöbetlerinden kaçınmak için birçokları gibi ben de gecenin çoğunu uyanık geçirmeye çalışıyordum. Sonunda Auschwitz kampının dezenfekte odasında kaybettiğim kitabımın el yazmasını yeniden oluşturmaya ve küçük kağıt parçaları üzerine anahtar sözcükleri kısaltarak not almaya başladım. Kampta ara sıra bilimsel bir tartışma da gelişiyordu. Bir keresinde kısmen mesleki ilgi alanıma yakın olmasına karşın hayatımda hiç rastlamadığım bir olaya tanık oldum. Ruh çağırma seansı. Psikiyatride uzman olduğumu bilen kampın başhekimi beni de katılmaya çağırmıştı. Toplantı hasta koğuşunun küçük, özel bir odasında gerçekleşti. Küçük bir çember oluşturuldu. Sıhhiye bölüğünden bir gedikli de garip bir şekilde gizlice bize katılmıştı. Birisi bir tür duayla ruhları çağırmaya başladı. Kamp katebi bilinçli bir yazma niyeti olmaksızın boş bir kağıdın önüne oturdu. Bunu izleyen 10 dakika içinde medyumun ruhları çağırmayı başaramaması nedeniyle seansa son verildikten sonra kalem kağıt üzerinde yavaşça hareket etti. Ve okunaklı bir şekilde va ev yazdı. Katibin hiç latince bilmediği ve altta kalanın canı çıksın sözlerini hiç duymadığı iddia edildi. Kanımca katip bu sözleri bir kere duymuş ve serbest bırakılmamızdan ve savaşın bitmesinden birkaç ay öncesine rastlayan o dönemde bu sözler hatırlanmaksızın katibin ruhunda canlanmış olmalı. Toplama kampında fiziksel ve zihinsel yaşamın olabildiğince ilkelliğe zorlanmasına karşın ruhi yaşamın derinleşmesi olasıydı. Zengin bir entelektüel yaşama alışmış olan duyarlı insanlar daha çok acı çekmiş olabilirler. Ancak iç özlerinin, benliklerinin maruz kaldığı hasar daha az olmuştur. Bu insanlar çevrelerindeki dehşet verici dünyadan kopup, içsel zenginlikten ve ruhi özgürlükten oluşan bir dünyaya çekilebilmişlerdir. Daha zayıf bir bünyesi olan bazı tutukluların kamp yaşamına daha sağlam yapılı olanlardan daha iyi dayanabilmesi gibi görünürdeki bir çelişki ancak bu yolla açıklanabilir. Söylediklerimi açıkta kazandırmak için, kişisel deneyimlerime dönme gereği duyuyorum. İş yerine ulaşmak için yürüyüşe koyulduğumuz sabahın erken saatlerinde olanları anlatmama izin verin. Komutlarla yürüyorduk. Bölük, ileri marş. Sol, iki, üç, dört. Sol, iki, üç, dört. Sol, iki, üç, dört. Sol, iki, üç, dört. Baştaki sol, sol, sol, sol, kep çıkar. Bu sözler şimdi bile kulaklarımda çınlıyor. Kep çıkar komutuyla birlikte kampın kapısından çıkıyorduk ve tarama ışıkları üzerimize gezinmeye başlıyordu. Ustaca yürüyemeyen bir tekme yiyordu. Daha da kötüsünü acı soğuk yüzünden kepini izin verilmeden önce kulaklarına çekenler yaşıyordu. Karanlıkta yol boyunca büyük taşlara tümseklere takılıp tökeziyor, su birikintilerine batıyorduk. Bize eşlik eden gardiyanlar sürekli bağırıyor ve bizi dipçik darbeleriyle yürütüyordu. Ayakları yara olanlar yanındakilere yaslanıyordu. Kolay kolay tek kelime edilmiyordu, dondurucu soğuk konuşmaya engel oluyordu. Yanımda yürüyen adam ağzını paltosunun kalkık yakasına gizleyerek ansızın şöyle fısıldadı. ''Karılarımız şimdi bizi görebilselerdi, kendi kamplarında daha iyi olduklarını ve başımıza gelenleri bilmediklerini umarım.'' Bu karımla ilgili düşüncelere gömülmeme neden oldu. Ve kilometrelerce yolda düşe kalka, her seferinde birbirimizi destekleyerek, düşeni kaldırarak yürürken tek bir kelime edilmedi. Ama ikimiz de biliyorduk. Her ikimiz de karılarımızı düşünüyorduk. Zaman zaman yıldızların solup, sabahın pembeleşen ışıklarının koyu bulutların arkasından yayılmaya başladığı gökyüzüne bakıyordum. Ama zihnim karımın hayaline sarılmıştı. Garip bir kesinlikle hayal edebiliyordum. Bana cevap verdiğini duyuyor, gülücüğünü dürüst ve yüreklendirici bakışlarını görüyordum. Gerçek ya da değil, karımın görünüşü yükselmeye başlayan güneşten daha parlaktı. Kafama bir düşünce saplandı. Yaşamımda ilk kez onca şair tarafından dile getirilen, onca düşünür tarafından nihai bilgelik olarak ortaya konan gerçeği gördüm. Gerçek, insanın özleyebileceği nihai ve en yüksek hedef sevgidir. O anda insan şiirinin ve insan düşünce ve inancının vermesi gereken gizli anlamını kavradım. İnsanın sevgiyle ve sevgi içinde kurtuluşu, dünyada hiçbir şey kalmayan bir insanın, Kısa bir an içinde olsa sevdiği insana ilişkin düşüncelerle ne kadar mutlu olabileceğini anladım. Tam bir yalnızlık konumunda insan kendini olumlu elemle dile getiremediği, çektiği acılara doğru bir tavırla, onurlu bir tavırla katlanmaktan başka yapacak hiçbir şey olmadığı zaman, sevdiği insana ilişkin içinde taşıdığı imkiye sevgiyle yoğunlaşarak doyuma ulaşabiliyordu. Yaşamımda ilk kez, melekler, sonsuz bir ilahi mutluluğa ilişkin, düşüncede kayboldu sözlerinin anlamını kavradım. Önümdeki birisi tökezledi ve arkasındakiler üzerine yığıldı. Üzerlerine atlayan gardiyan düşenleri kamçılamaya başladı. Böylece düşüncelerime birkaç dakika ara verdim. Ama hemen sonra ruhum tutuklunun varoluşundan bir başka dünyaya yöneldi. Ve sevdiğim insanla yaptığım konuşmaya döndüm. Ona sorular sordum, yanıtladı. Karşılık olarak o bana sordu, ben yanıtladım. Dur, iş yerimize varmıştık. İyi bir alet bulma umuduyla herkes karanlık barakaya daldı. Her tutuklu bir kürek veya kazma alıyordu. Acele edin domuzlar. Derhal hendekte önceki gün bıraktığımız konuma geçtik. Buzlanan toprak kazmaların sivri uçlarıyla çatırdamaya, kıvılcımlar saçmaya başladı. Çalışanlar sessiz, beyinleri donuktu. Zihnim hala karımın hayaliyle meşguldü. Zihnimi bir düşünce kurcalıyordu. Hala hayatta olup olmadığını bile bilmiyordum. O ana kadar çok iyi öğrendiğim tek şeyi biliyordum. Sevgi. Sevilen insanın fiziksel varlığının çok çok ötesine geçer. Sevgi en derin anlamını kışının ruhi varlığında, iç benliğinde bulur. Sevilen kişinin gerçekte orada olup olmaması, yaşayıp yaşamaması bir anlamda önemli olmaktan çıkıyor. Karımın hayatta olup olmadığını bilmiyordum ve bunu anlamanın hiçbir yolu da yoktu. Ama o anda bu önemli olmaktan çıkmıştı. Bilmeye ihtiyacım yoktu. Sevgimin, düşüncelerimin ve sevgilimin hayalinin gücüne hiçbir şey dokunamazdı. O zaman karımın ölmüş olduğunu biliyor olsaydım, sanırım bundan etkilenmeksizin kendimi yine onun hayaline ilişkin düşüncelere kaptırırdım. Onunla zihnimde yaptığım konuşmalar yine canlı ve doyurucu olurdu. Beni kalbine mühürle, sevgi, ölüm kadar güçlüdür. İçsel yaşamdaki bu yoğunlaşma, tutuklunun geçmişe kaçmasını sağlayarak, varoluşunun boşluğundan terk edilmişliğinden ve ruhi yoksulluğundan kurtulmasına yardım ediyordu. Hayallere dalabildiği zaman tutuklunun hayal gücü, geçmişin çoğunlukla önemli değil, önemsiz olaylarıyla ve küçük ayrıntılarıyla oyalanıyordu. Nostaljik berleyi bu olayları yüceltiyor ve garip bir yapıya sokuyordu. Dünyaları ve varoluşları uzak gözüküyor ve ruh özlemle bunlara uzanıyordu. Kendi hayalimde otobüslere biniyor, dairemin ön kapısını açıyor, telefona cevap veriyor, ışıkları açıyordum. Düşüncelerimiz sık sık bu tür ayrıntılar üzerinde odaklaşıyordu ve bu anılar insanı ağlatabiliyordu. Tutuklunun içsel yaşamı daha çok yoğunlaşma eğilimi gösterdikçe sanatın ve doğanın güzelliği o ana kadar hiç olmadığı şekilde yaşanıyordu. Bu güzelliklerin etkisi altında kişi bazen kendi ürkütücü şartlarını bile unutuyordu. Auschwitz'ten Baravidaki bir kampa yaptığımız yolculuk sırasında vagonunun küçük, terli penceresinden gün batımında parlayan donuklarıyla, Salzburg dağlarına bakarken birisi yüzlerimizi görseydi, bunların bütün yaşam ve özgürlük umutlarını yitirmiş insanların yüzleri olduğuna kesinlikle inanmazdı. Bu etkene karşın ya da belki bu etkenden dolayı onca zamandır özlediğimiz doğanın güzelliği bizi büyülemişti. Kampta bile birisi yanında çalışan yoldaşının dikkatini, Bavar Ormanı'ndaki dev, gizli mühimmat tesisinin inşasında kullandığımız ağaçların arasından parlayan, gün batımının güzel görünümüne çekebiliyordu. Bir akşam ölesiye yorgun, çorba kaseleri elimizde, barakamızın zemininde dinlenirken tutuklulardan birisi içeri daldı ve toplanma alanına gidip harika gün batımını görmemizi istedi. Dışarı çıkınca batıda parıldayan netameli bulutları, çelik mavisinden kan kırmızısına her an değişen renk ve şekilleriyle bu bulutları barındıran canlı gökyüzünü gördük. Virane gri renkli toprak barakalar keskin bir kontrast oluştururken çamurlu topraktaki su birikintileri ışıyan gökyüzünü yansıtıyordu. Dakikalarca süren ve insanı derinden etkileyen bir sessizlikten sonra tutuklulardan birisi diğerine dünya ne kadar güzel olabilirdi dedi. Bir başka seferinde bir hendekte çalışıyorduk. Bizi çevreleyen şafak griydi, Üsümüzdeki gökyüzü griydi, şafağın solgun ışıkları altındaki kar griydi, yoldaşlarımızın üzerindeki giysiler ve yüzleri griydi. Yine sessizce karımla konuşuyordum. Ya da belki de acılarımın, yavaş yavaş ölüyor oluşumun nedenini bulma mücadelesi veriyordum. Eli kulağımdaki ölümün umutsuzluğuna karşı son bir şiddetli isyan anında ruhumun beni çevreleyen iç karartıcı hüzlü parçaladığını hissettim. Bunun, bu umutsuz, anlamsız dünyayı aştığını hissettim ve nihai amacın varlığına ilişkin soruma bir yerlerden gelen evet yanıtını duydum. O anda, Bavana'da şafağın mutsuz griisinin ortasında... Ufukta resmedilmişcesine duran uzaktaki bir çiftlik evinin ışığı yandı ve karanlıkta bir ışık parladı. Saatlerce buz tutmuş toprağa kazdım. Gardiyan hakaretler yağdırarak yanımdan geçti. Ben yine sevgilimle bir araya geldim. Orada benimle olduğunu daha bir derinden hissettim. Ona dokunabileceğim, elimi uzatıp ellerini yakalayabileceğim duygusuna kapıldım. Duygu çok güçlüydü. Karım oradaydı. O anda bir kuş sessizce alçaldı ve tam önüme hendekten kazdığım toprak tümseyin üzerine konarak bana bakmaya başladı. Daha önce sanattan söz etmiştim. Bir toplama kampında böyle bir şey olur mu? Bu kişinin sanattan ne anladığına bağlıdır. Zaman zaman bir tür doğaçlama kabere düzenleniyordu. Barakalardan birisi geçici olarak boşaltılıyor, birkaç tahta sıra birbirine bağlanıyor ve çivileniyor ve bir program yapılıyordu. Akşam olunca kamptaki konumları çok iyi olanlar orada toplanıyordu. Biraz gülmek, belki de biraz ağlamak, kısacası unutmak için bir araya geliyorlardı. Şarkılar, şiirler söyleniyor, bazıları kampla ilgili olan yergili fıkralar anlatılıyordu. Hepsinin de amacı unutmamıza yardımcı olmaktı ve oluyordu da. Toplantılar öylesini etkileydi ki yorgun olmalarına ve katılmakla günlük yiyecek tayınlarını kaçırmalarına karşın bazı sıradan tutuklularda kabereyi görmeye gidiyordu. İş yerinde bedelini müteahhitlerin karşıladığı ve pek fazla harcama yapmadığı çorbaların dağıtıldığı yarım saatlik öğlen yemeği arasında bitmemiş bir makine odasında toplanmamıza izin veriliyordu. Girerken herkes eline bir kepçe dolusu sulu çorba alıyordu. Biz çorbalarımızı iştahla yudumlarken tutuklulardan birisi bir borunun üstüne çıkıp İtalyan aryaları söylüyordu. Bu şarkılardan zevk alıyorduk. Şarkıcı ise kazanın dibinden ekstra çorbayla ödüllendiriliyordu. Kamp da sadece eğlence için değil ayrıca alkış için de ödül veriliyordu. Örneğin ben haklı olarak katil kapo namı ile bilinen kampın en çok korkulan kaposunun korumasını kazanabilmiştim. Şöyle bir şey olmuştu. Bir akşam ruh çağırma seansının yapıldığı odaya tekrar çağrılmakla onurlandırıldım. Başhekimin aynı yakın arkadaşları toplanmıştı ve çok gariptir Sıhhiye bölüğünün gediklisi de yine gizlice onlara katılmıştı. Şans eseri odaya giren katil kapodan, kampta ünlenen şiirlerinden birisini okuması istendi. İkinci kez istenmesine gerek duymaksızın çabucak bir tür günlük çıkardı ve sanatından örnekler icra etmeye başladı. Aşk şiirlerinden birisini okurken gülmemek için canım yanana kadar dudaklarımı ısırdım. Büyük bir olasılıkla bu da hayatımı kurtardı. Ayrıca alkışlama konusunda da cömert davrandığım için bir gününe katıldığım çalışma grubuna düşsem bile hayatımı kurtaracaktı. Şöyle ya da böyle katil kapı tarafından iyi tanınmakta yarar vardı. Bu nedenle olabildiğince çok alkışladım. Genel anlamda konuşulacak olursa kamptaki bir sanat çalışması elbette büyük ölçüde garipti. Sanatla ilgili herhangi bir şeyin yarattığı gerçek izlenimin, yapılan sanatta virane kamp yaşamının geri cephesi arasındaki hayaleti andıran tezattan kaynaklandığını söyleyebilirim. Auschwitz'teki ikinci gecemde derin uykumdan nasıl uyandırıldığımı hiç unutmam. Baraka'nın kıdemli muhafızı Baraka'nın girişine yakın olan kendi odasında bir tür kutlama yapıyormuş. Çakır keyif seslerle bazı beylik şarkılar söyleniyordu. Ansızın ortalığı bir sessizlik kapladı ve gecenin içinden sık sık çalınarak eskitilmemiş, alışılmamış, umutsuzca hüzünlü bir tango duyuldu. Keman ağlıyor, bir parçamda onunla birlikte ağlıyordu. Çünkü aynı gün birisinin 24. yaş günü vardı. O birisi de Auschwitz kampının belki de benden sadece birkaç yüz metre ötede yine de ulaşamayacağım bir yerindeydi. O birisi benim karımdı. Bir toplama kampında sanata benzer bir şeyin olduğunu keşfetmek dışarıdan birisi için yeterince şaşırtıcıdır. Ama kampta bir de mizah duygusu olduğunu görmek çok daha şaşırtıcı olacaktır. Elbette bu mizahın ancak solgun bir kırıntısı olabiliyor ve sadece birkaç saniye veya dakika sürüyordu. Mizahın insan yapısındaki diğer her şeyden çok birkaç saniyeliğine de olsa uzaklaşarak bir durumun aşılmasını sağlayabildiği çok iyi bilinmektedir. İnşaat sahasında yanımda çalışan bir arkadaşımı mizah duygusu kazanması için pratik olarak eğittim. Ona birbirimize özgürlüğümüze kavuştuktan sonra olabilecek şeyler hakkında her gün en az bir eğlenceli öykü anlatma sözü vermemizi söyledim. Kendisi cerrahtı ve büyük bir hastanenin kadrosunda asistan olarak çalışmıştı. Bu nedenle eski işine döndüğü zaman kamp yaşamının alışkanlıklarını kaybetmemesinin nasıl bir şey olacağını anlatarak güldürmeye çalıştım. İnşaat sahasında usta motor motor diye bağırarak bizi daha hızlı çalışmaya özendiriyordu. Arkadaşıma bir gün ameliyat salonunda büyük bir mide ameliyatı yapıyor olacaksın dedim. Ansızın içeri bir emir girer ve motor motor diye bağırarak kıdemli cerrahın geldiğini bildirir. Bazen diğer tutuklular geleceğe ilişkin eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Örneğin gelecekteki bir öğlen yemeğinde çorba servisi yapılırken kendini unutup karsona dipten kepçelemesi için yalvarmak gibi. Mizah duygusu geliştirme ve olayları mizahi bir ışık altında görme çabası yaşama sanatında ustalaşırken öğrenilen bir hiledir. Ama her an her yerde acı bulunmasına karşın bir toplama kampında bile yaşama sanatını uygulamak olasıdır. Bir benzetme yapacak olursak, bir insanın acı çekmesi, boş bir odadaki gazın davranışına benzer. Boş bir odaya belli bir miktarda gaz verildiği zaman, oda ne kadar büyük olursa olsun, gaz odanın tamamına yayılır. Ne kadar küçük ya da büyük olursa olsun, acı da insanın ruhuna ve bilincine tamamen yayılır. Dolayısıyla insanın çektiği acının büyüklüğü kesinlikle görecelidir. Ayrıca çok önemsiz bir ayrıntı bile sevinçlerin en büyüğünü yaratabilir. Örneğin, Auschwitz'ten Daçaya bağlı olan kampa gidişimizi ele alalım. Hepimiz Sevkiyat'ın Mauthausen kampına yapılmasından korkuyorduk. Deneyimli yol arkadaşlarımızın ifadesine göre, Mauthausen'a gitmek için trenin geçmesi gereken Tuna üzerindeki köprüye yaklaştıkça yaşadığımız gerilim de giderek tırmanıyordu. Benzer bir şey yaşamayanlar trenin bu köprüden geçmek yerine sadece Daçaya yöneldiğini gören tutukluların vagonda yaptıkları sevinç danslarını belki de hayal bile edemez. İki gün, üç gece süren yolculuktan sonra bu kampa vardığımızda neler oldu? Vagonda yere çömelmek için herkese yer yoktu. Çoğunluğumuz ayakta durmak zorundaydı. Buna karşılık birkaç kişi insan sidiğine bulanmış az miktarda samanın üzerine çömelmişti. Kampa varınca eski tutuklulardan duyduğumuz ilk önemli haber, nispeten küçük olan bu kampta hiçbir fırın, krematoryum, gaz odası olmadıydı. Bu da Müslüman olan bir tutuklunun doğruca gaz odasına gönderilmeyeceği, Auschwitz'e geri gönderilmek üzere düzenlenecek hasta konvoyunu beklemek durumunda kalacağı anlamına geliyordu. Bu sevinçli sürpriz hepimizin moralini düzeltmişti. Auschwitz'teki kıdemli muhafızın arzusu gerçekleşmişti. Auschwitz'in tersine bacası olmayan bir kampa olabildiğince çabuk gelmiştik. Sonraki birkaç saat içinde yaşadıklarımıza karşın kahkahalarla gülüp espriler yaptık. Yeni gelenler sayılınca bir kişi eksik çıktı. Bu nedenle kayıp tutuklu bulununcaya kadar dışarıda yağmurun ve soğuk rüzgarın altında beklemek zorunda kaldık. Kayıp tutuklu sonunda bitkinlikten uyuyakaldığı bir baraka köşesinde bulundu. Bunun üzerine yoklama bir ceza gösterisine dönüştü. Yolculuğun geriliminden sonra bütün gece ve ertesi sabah geç saatlere kadar dışarıda iliklerimize işleyen dondurucu soğukta ayakta tutulduk. Yine de hayatımızdan memnunduk. Bu kampta baca yoktu ve Auschwitz çok uzaklarda kalmıştı. Başka bir seferinde bir grup mahkumun iş yerimizden geçtiğini gördük. O zaman acı çekmenin göreceli oluşu bize ne kadar açık gelmişti. Mahkumlara, onların nispeten düzenli, güvenli ve mutlu olan yaşamlarına imrendik. Düzenli banyo yapma fırsatları olduğunu üzüntüyle düşündük. Her birinin kendine ait diş fırçası, elbise fırçası, şiltesi vardı. Akrabalarının yaşamlarına ya da en azından hayatta olup olmadıklarına ilişkin haber getiren aylık postaları vardı. Bütün bunları uzun zaman önce yitirmiştik. Bir fabrikaya girip de korunaklı bir odada çalışma fırsatı bulan arkadaşlarımıza ne kadar da imrenirdik. Herkes, yaşam kurtarıcı değere sahip böyle bir yerde çalışmayı arzuluyordu. Göreceli şans ölçeği daha da ileri gidiyordu. Kamp dışındaki gruplar arasında bile durumu diğerlerinden daha kötü olarak değerlendirilen birimler vardı. İnsan küçük bir demir yolunun borularını boşaltmak için günde 12 saat derin, killi çamurda, eğilimli arazide yürümek zorunda kalmayan birisine emrenebiliyordu. Çoğunlukla öldürücü olan günlük kazaların çoğu bu işlerde oluyordu. Diğer çalışma gruplarında ustalar görünürde yerel bir dayak geleneğini sürdürüyorlardı. Bu da onların emri altında olmamak, belki de geçici olarak emirlerinde çalışmak gibi göreceli bir şanstan söz etmemize neden oluyordu. Talihsizlik sonucu bir keresinde bu gruplardan birisine katılmıştım. İki saatlik çalışmadan sonra işçilerin yeniden gruplandırılmasını gerektiren bir hava saldırısı alarmı işe ara verdirmeseydi sanırım kampa ölen ya da bitkinlikten ölmek üzere olan tutukluları taşıyan kızaklardan birisinin üzerinde dönerdim. Böyle bir durumda siren sesinin verdiği rahatlamayı, random bittiğini gösteren zili duyan ve böylece son anda nakavt olmaktan kurtulan bir boksör de dahil hiç kimse hayal edemez. En küçük bir merhamet karşısında bile minnet duyuyorduk. Tavandan buz parçalarının sarktığı ısıtmasız bir barakada çıplak durmak anlamına geldiğinden, kendi içinde haz verici olmasa da yatağa gitmeden önce bitlerimizi ayıklamak için zaman bulduğumuzda memnun oluyorduk. Ama bunu yaparken hava saldırısı alarmı verilmediği ve ışıklar kapatılmadığı zamanda minnet duyuyorduk. Çünkü bu işi gereğince yapmadığımız takdirde gecenin yarası uyanık geçiriyorduk. Kamp yaşamının ender bulunur hazları bir tür negatif mutluluk sağlıyor. Ama bu bile nispi kalıyordu. Gerçekten pozitif mutluluksa çok azdı. Bir gün bir tür haz bilançosu çıkardığımı ve geçen onca hafta içinde sadece iki haz deneyimi yaşama fırsatı bulduğumu anımsıyorum. Bunlardan birisi iş dönüşünde uzun bir bekleyişten sonra yemekhaneye kabul edildiğim ve tutuklu aşçı F'nin çorba dağıttığı sıraya düştüğüm gündü. Bu aşçı dev kazanlardan birisinin arkasında duruyor ve hızlı hızlı geçen tutukluların uzattığı kaselere çorba dolduruyordu. Kaselerini doldurduğu insanların yüzüne bakmayan, alana bağlı olmaksızın çorbayı eşit dağıtan ve patatesleri tanıdıklarına, kazanın üstünden alınan sulu çorbayı da diğerlerine dağıtarak kendi özel arkadaşlarını ve yurttaşlarını kayırmayan tek aşçı oydu. Ama kendi halkını başka herkesten üstün tutan tutukluları yargılamak bana düşmez. Er ya da geç, bu bir ölüm kalım sorunu olduğu zaman o koşullar altında kendi arkadaşlarını kayıran bir insanı kim taşıyabilir ki? Benzer bir durumda aynı şeyi yapıp yapmayacağını kendine mutlak bir dürüstlükle sormadığı sürece hiç kimsenin yargılamaması gerekir. Normal yaşama döndükten uzun bir süre sonra birisi bana ranzaların üzerine uzanmış gelen ziyaretçiye boş boş bakan miskin tutukluların fotoğrafları bulunan resimli bir haftalık magazin dergisi göstermişti. Korkunç değil mi? Ürkmüş, boş boş bakan yüzler, hepsi bu. Neden diye sordum, çünkü samimi olarak anlamamıştım. O anda onca şeyi yeniden anımsadım. Saat sabahın beşi, dışarısı hala karanlık. Toprak barakada bakıma alınan 70 kişiyle birlikte kuru tahtaya uzanmıştım. Hastaydık ve iş için kamptan ayrılmamız, talime katılmamız gerekmiyordu. Bütün gün barakadaki küçük köşemizde yatabilir, kestirebilir ve günlük ekmek dağıtımını ve günlük çorbamızı bekleyebilirdik. Ama ne kadar memnunduk. Her şeye karşın mutluyduk. Biz gereksiz yere üşümemek için birbirimize sokulmuş vaziyette uzanıp, gereksiz yere parmağımızı bile oynatmayacak kadar tembel ve ilgisizce yatarken, işten dönen gece vardiyasının yoklama için toplandığı alandan gelen tiz ıslık ve komuz seslerini duyuyorduk. O arada kapı sonuna kadar açıldı, içeri kar fırtınası hücum etti. Üstü başı kar içinde bitkin düşmüş bir yoldaş birkaç dakika oturmak için içeri daldı. Ama kıdemli muhafız yakalayıp tekrar dışarı çıkardı. Yoklama yapılırken bir yabancıyı içeri almak kesinlikle yasaktı. O vatandaş için ne kadar üzülmüştüm. Ve o anda onun yerine hasta olduğum ve hasta koğuşunda uyuyabildiğim için ne kadar da memnundum. Orada iki gün geçirmenin, belki de bundan sonra iki fazladan gün daha geçirebilmenin ne büyük bir yaşam kurtarıcı değeri vardı. Dergideki fotoğrafları görünce bütün bunları anımsadım. Anlatınca beni dinleyen vatandaş fotoğrafı neden korkunç bulmadığımı anladı. Fotoğraftaki insanlar hiç de o kadar mutsuz olmayabilirdi. Hasta koğuşundaki dördüncü günümde tam gece vardiyasını alınmıştım ki başhekim içeri dalıp tefüsi hastaların bulunduğu başka bir kampta tıbbi yardım için gönüllü olmamı istedi. Arkadaşlarımın aksi yöndeki tavsiyelerine karşın gönüllü olmaya karar verdim. Çalışma grubunda kısa sürede öleceğimi biliyordum ama öleceksem hiç olmazsa bunun bir anlamı olmalıydı. Bir ot gibi yaşayıp sonunda o zamanlar olduğu gibi verimsiz bir işçi olarak ölmektense bir doktor olarak yoldaşlarıma yardım etmeye çalışmanın elbette daha anlamlı olacağını düşündüm. Bu benim için bir özveri değil, basit bir aritmetik hesabıydı. Ama sıhhiye bölüğünün gediklisi gizlice Tifüs kampına gönüllü olan iki doktora ayrılıncaya kadar dikkat edilmesi talimatını vermiş. O kadar zayıf görünüyorduk ki iki doktor yerine elinde fazladan iki ceset kalabileceğinden korkmuş olmalı. Daha önce öncelik taşıyan, kendini ve en yakın arkadaşlarını yaşatma meselesiyle ilgili olmayan her şeyin nasıl değerini kaybettiğini anlatmıştım. İnsanın kişiliği, savunduğu bütün değerleri tehdit eden ve kuşkuya boğan zihinsel bir çalkantıya yakalanmasına neden olan bir noktaya geliyordu. Artık insan yaşamının değerini ve insan şerefini tanımayan, kişiyi iradeden, yoksun bırakan ve imha eden bir dünyanın etkisi altında kişisel ego sonunda değerini kaybediyordu. Toplama kampındaki bir insan öz saygısını kurtarmak için bütün bunlarla sonuna kadar mücadele etmediği takdirde bir birey kendine ait bir aklı, iç özgürlüğü ve kişisel değerleri olan bir varlık olma duygusunu yitiriyordu. Bu durumda kendini dev bir insan kitlesinin sadece bir parçası olarak, varoluşunu da hayvan yaşamının düzeyine inmiş birisi olarak hissediyordu. İnsanlar kendine ait bir düşüncesi ya da iradesi olmayan bir koyun sürüsü gibi bir yerden diğerine bazen birlikte bazen ayrı ayrı güdülüyordu. İşkence ve sadizm yöntemlerinde ustalaşmış, küçük ama tehlikeli bir birlik her yanımızı kuşatmıştı. Bu birlik sürüsünü bir an ara vermeksizin komutlarla, tekme ve tipçiklerle birileri bir geri güdüyordu. Biz koyunlarsa sadece iki şey düşünüyorduk. Kötü köpeklerden nasıl kaçınacağımızı ve bir parça yiyeceği nasıl bulacağımızı. Tıpkı korkuyla sürünün ortasına kaçan bir koyun gibi her birimizde insan yığınlarının ortasına girmeye çalışıyorduk. Bu bize sıranın ön, arka ve yanlarında yürüyen gardiyanların darbelerinden daha iyi kaçınma şansı veriyordu. Ortalarda olmanın acı rüzgara karşı korunak sağlaması gibi ek bir avantajı daha vardı. Bu nedenle kalabalığın içine dalma çabasının, kişinin kendi postunu kurtarmaya çalışması gibi bir anlamı vardı. Toplanmalarda bu otomatik olarak yapılıyordu. Ama diğer zamanlarda da bu kampın en vazgeçilmez yasalarından birisine uygun olarak bizim açımızdan son derece bilinçli bir çabaydı. Sisi'nin dikkatini çekmekten her zaman kaçınıyorduk. Kuşkusuz kalabalıktan uzak durmanın olası hatta gerekli olduğu zamanlar da vardı. Yapılan her şeye her an dikkat edilen zoraki bir topluluk yaşamının en azından geçici bir süre içinde olsa toplumdan kaçmaya yönelik dayanılmaz bir güdü yarattığı çok iyi bilinmektedir. Tutuklular yalnız olmanın kendileriyle veya kendi düşünceleriyle baş başa kalmanın özel yaşamın hasatını çekiyorlardı. Dinlenme kampı denilen yere sevk edildikten sonra zaman zaman 5 dakika kadar yalnız kalma şansım oluyordu. 50 kadar hezeyanlı hastaya barınaklık eden çalıştığım toprak barakanın arkasında kampı çevreleyen çift sıra dikenli tel çitenin bir köşesinde oldukça ıssız bir yer vardı. Yarım düzine kadar cesede korunacak olacak şekilde kazıkların ve ağaç dallarının üzerine bir gölgelik çekilmişti. Ayrıca su borularına bağlanan bir de kuyu vardı. Hizmetime ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda bu kuyunun ahşap ağzına çömeliyordum. Oturup Bavarya manzarasına dikenli tel örgüleriyle çevrili uzaktaki mavi tepelerin çiçeklerle bezeli eteklerine bakıyordum. Özlem yüklü hayaller kuruyordum. Düşüncelerim kuzeye, evimin bulunduğu kuzeydoğuya yöneliyordu. Ama görebildiğim sadece bulutlar oluyordu. Üzerinde bitlerin kaynaştığı cesetler beni rahatsız etmiyordu. Sadece geçen gardiyanların ayak sesleri ya da revire çağrılışım veya yeni gelen ve 50 hastaya ancak birkaç gün yetecek 5-10 tabletten oluşan ilaç paketini almak için çağrılışım beni daldığım düşlerimden uyandırabiliyordu. İlaçları aldıktan sonra hastaları ziyaret ediyor, nabızlarını dinliyor, durumu ağır olanlara yarım tablet aspirin veriyordum. Ama durumu umutsuz olanlara ilaç verilmiyordu. Bunun bir yararı olmuyordu ve ayrıca henüz durumu ümitli olan hastaları ilaçtan yoksun bırakıyordu. Durumu hafif olanlar için belki de birkaç yüreklendirici sözün dışında yapacak bir şeyim yoktu. Böylece ciddi bir tüfüs nöbetinden ötürü zaten zayıf ve bitkin düşmüş olmama karşın bir hastadan ötekine koşuyordum. Daha sonra su kuyusunun ahşap kapağının yanındaki inziva yerime çekiliyordum. Bu kuyu kaza eseri üç tutuklunun hayatını kurtarmıştı. Özgürlüğümüze kavuşmadan kısa bir süre önce Daçaya gitmek üzere bir kitle sevki düzenlenmiş ve bu üç tutuklu zekice bir planla bu sekten kaçınmaya çalışmıştı. Kuyuya inmiş ve gardiyanlardan saklanmışlardı. Kapağın üzerinde masum gözükmeye çalışarak dikenli tellere çakıl taşı atmaktan ibaret çocukça bir oyun oynayarak soğuk kanlılıkla oturmuştum. Beni izleyen gardiyanlar bir an duraksamış ancak geçip gitmişlerdi. Hemen sonra kuyudaki üç tutukluya tehlikelerin en kötüsünün geçtiğini söyleyebilmiştim. Kampta insan yaşamına ne kadar az değer verildiğini kavramak dışarıdan birisi için çok zordur. Kamp sakinleri katılaşmıştı ama hasta tutuklular için hasta konvoyu düzenlendiği zaman insan varoluşuna yönelik bu toptan saygısızlığın belki de daha çok bilincine varılıyordu. Bir deri bir kemik kalmış olan hastalar iki tekerlikli arabaların üzerine bir eşya gibi fırlatılıp atılıyor bu arabalarda, tutuklular tarafından bir sonraki kampa kadar çoğu kez kar fırtınasında, kilometrelerce çekiliyordu. Hastalardan birisi araba ayrılmadan önce ölse bile arabaya yükleniyordu. Listenin tam olması gerekiyordu. Önemli olan tek şey listeydi. İnsan, kelimenin tam anlamıyla bir numara olup çıkıyordu. Canlı veya ölü olmasının bir önemi yoktu. Bir numaranın yaşamının kesinlikle hiçbir anlamı yoktu. Numaranın arkasında olan şey, yaşam, kader, tarih, söz konusu insanın adı, çok daha önemsizdi. Bavarya'daki bir kamptan diğerine, doktor yetkisiyle eşlik ettiğin bir hasta kafilesinde, kardeşi lisede olmayan ve bu nedenle geride bırakılan genç bir tutuklu vardı. Genç adam o kadar çok yalvardı ki sonunda kamp gediklisi değişiklik yapmaya karar verdi. Ve gencin kardeşi o an için kampta kalmayı tercih eden bir tutuklunun yerini aldı. Ama listenin tamam olması gerekiyordu. Bu kolaydı. Kardeşi sadece bir başka tutuklunun numarasıyla değiştirilmişti. Daha önce de söylediğim gibi hiçbir belgemiz yoktu. Herkes henüz soluklanmakta olan kendi bedenine sahiplenecek kadar şanslıydı. Geri kalan her şey yani çöpe andıran iskeletlerimizde asılı olan giysiler sadece hasta sevgine dahil edilmişsek bir önem taşıyordu. Ayrılmak üzere olan Müslümanlar, paltolarının veya ayakkabılarının kendilerinkinden daha iyi olup olmadığını anlamak için tutuklular tarafından fütursuz bir merakla kontrol ediliyordu. Her şey bir yana, kaderleri belirlenmişti ama henüz çalışabilecek durumda olan ve bu nedenle kampta kalanlar hayatta kalma şanslarını artıracak her şeyden yararlanmak zorundaydı. Duygusallığa yer yoktu, tutuklular kendilerini tamamen gardiyanların ruh haline bağlı görüyorlardı. Bu da onları durumun gerektirdiğinden çok daha az insanca yapıyordu. Auschwitz kampında kendime işe yaradığı kanıtlanan ve daha sonra yoldaşlarımın çoğunluğu tarafından uyulan bir kural koymuştum. Genellikle her soruya doğru yanıt veriyordum ama açıkça sorulmayan şeyler konusunda sessiz kalıyordum. Yaşım sorulduğunda söylüyordum, mesleğim sorulduğunda doktor yanıtını veriyor ama ayrıntıya girmiyordum. Auschwitz'teki ilk sabahımızda gösteri alanına bir CC subayı geldi. Çeşitli gruplara ayrılmamız gerekiyordu. Kırkının üstünde, kırkının altında metal işçileri, makineciler vesaire. Daha sonra kırık çıkık muayenesi yapıldı ve bazı tutukluların yeni bir grup oluşturması gerekti. İçinde bulunduğum grup bir başka barakaya götürüldü. Orada tekrar sıraya girdik. Bir kere daha sorgulanıp yaşıma ve mesleğime ilişkin soruları yanıtladıktan sonra bir başka küçük gruba gönderildim. Bir kere daha başka bir barakaya götürüldük ve farklı şekillerde gruplandırıldık. Bu bir süre böyle devam etti ve kendimi anlayamadığım dilleri konuşan yabancıların arasında bulup mutsuzluğa kapıldım. Derken son bir seçme yapıldı ve kendimi ilk barakada birlikte olduğumuz grubun içinde buldum. Geçen zaman içinde o barakadan bu barakaya taşınıp durduğumu fark etmemişlerdi bile. Ama ben bu birkaç dakika içinde kaderimin birkaç kere yön değiştirdiğinin farkındaydım. Dinlenme kampına gidecek hastalar için sevkiyat düzenlenmesi yapılınca benim adım da listeye alınmıştı. Çünkü birkaç doktora ihtiyaç vardı ama sevkin gerçekten de bir dinlenme kampına yapılacağına kimse inanmıyordu. Birkaç hafta önce de aynı sevk hazırlanmıştı. O zaman da herkes sevkin gaz fırınlarına yapılacağını düşünmüştü. Korkulan gece vardiyasına gönüllü olanların sevk listesinden çıkarılacağı duyurulunca 82 tutuklu zaman yitirmeksizin gönüllü olmuştu. Bir çeyrek saat sonra sevk iptal edilmiş ama bu 82 kişi gece vardiyası lisesinde kalmıştı. Bunların çoğunluğu için bu 15 gün içinde ölmek anlamına geliyordu. Dinlenme kampına yapılacak sevkiyat şimdi ikinci kez düzenlenmişti. Yine bunun da hasta insanlardan iki haftalığına da olsa son iş kırıntıları koparmak için düzenlenen bir tezgah mı olduğunu yoksa gaz fırınlarına veya gerçek bir dinlenme kampına gidecek bir sevk mi olduğunu kimse bilmiyordu. Bir akşam saat ona çeyrek kala benden hoşlanmaya başlayan başhekim gizlice şöyle dedi. Emileli odasında ismini listeden çıkarabileceğini bildirdim. ''Saat 10'a kadar bunu yapabilirsin.'' Bunun bana göre olmadığını, son sözün kadere ait olduğunu öğrendiğimi söyledim. ''Arkadaşlarımla kalabilirdim.'' dedim. Gözlerinde sanki bir şeyler biliyormuşçasına bir acıma vardı. Yaşam için değil, yaşama veda edercesine elimi sıktı. Ağır adımlarla barakama döndüm. İyi bir arkadaşımın beni beklediğini gördüm. ''Gerçekten onlarla gitmek mi istiyorsunuz?'' diye sordu üzüntüyle. ''Evet, gidiyorum.'' Gözleri sulanan arkadaşımı teselli etmeye çalıştım. Yapılacak bir şey daha vardı vasiyetimi vermek. Dinle Oto, evime, karıma bir daha kavuşamazsam ve sen onu tekrar görecek olursan ona her gün, her saat onu konuştuğumu söyle. Unutma. İkincisi, onu başka her şeyden çok sevdim. Üçüncüsü, onunla evli olduğum o kısacık zaman, başka her şeyden, hatta burada yaşadığımız onca şeyden çok daha önemli. Oto şimdi neredesin? Hayatta mısın? Birlikte olduğumuz o son saatten sonra başına neler geldi? Karını tekrar bulabildin mi? Ve gözlerindeki çocuksu yaşlara karşın, yürekten sana verdiğim vasiyetimi, kelimesi kelimesini anımsıyor musun? Ertesi sabah kamptan ayrıldım. Bu kez bir tezgah değildi. Gaz odalarına gitmiyorduk. Gerçekten de bir dinlenme kampına gittik. Bana acıyanlar, yeni kampımızdan çok daha ağır bir kıtlığın baş gösterdiği bir kampta kaldılar. Kendilerini kurtarmaya çalıştılar ama sadece kendi sonlarını yazdılar. Özgürlüğümüze kavuştuktan aylar sonra eski kamptan bir arkadaşa rastladım. Kamp polisi olarak cesetlerin arasında bir parça insan eti arandığını anlattı. Ateşin üzerinde bir kazanda gördüğü insan etine el koymuş. Kampta yamyamlık başlamış. Kamp sakinleri her ne şekilde olursa olsun karar vermekten ve bir şeye kalkışmaktan korkuyordu. Bu kişinin kaderin kölesi olduğu şöyle veya böyle kaderi değiştirmeye çalışmamak, bunun yerine oluruna bırakmak gerektiği yolundaki güçlü bir inançtan kaynaklanıyordu. Tutukluların inançlarına büyük ölçüde katkıda bulunan bir duygu yetimi söz konusuydu. Zaman zaman ölüm kalım anlamına gelen kararların o anda verilmesi gerekiyordu. Tutuklular bunun yerine seçimi kendi hatlarına kaderin yapmasını tercih ediyordu. Bu karardan kaçınma tutumunun en belirgin olduğu durumlar, bir tutuklunun bir kaçma girişimi lehine veya aleyhine karar vermesi gerektiği zamanlardı. Bu anlarda cehennem azabı yaşıyordu. Kaçmaya mı çalışmalıydı yoksa riski almaya mı? Bu işkenceyi ben de yaşadım. Ateş attı kampa yaklaştığı sıralarda kaçma fırsatım olmuştu. Tıbbi görevlerinin akışı içinde kamp dışındaki barakaları ziyaret etmesi gereken bir arkadaşım, kaçmak beni de yanına almak istemişti. Hastalığı özel uzman tavsiyesi gerektiren bir hasta hakkında konsiltasyon yapma bahanesiyle beni gizlice dışarı çıkardı. Kamp dışında yabancı bir direniş örgütünün bir üyesi bize üniforma ve belge sağlayacaktı. Son anda bazı teknik zorluklar nedeniyle tekrar kampa dönmek zorunda kaldık. Bu fırsatı gerekli yiyeceği sağlamak ve bir sırt çantası aramak için değerlendirdik. Kadınların bir başka kampa gönderilmesi nedeniyle boş olan kadınlar kampındaki boş bir barakaya girdik. Baraka çok dağınıktı. Birçok kadının gerekli tedariki yapıp kaçtığı açıktı. Barakada paçavralar, saman, çürük yiyecekler ve kırık çömlek parçaları vardı. Kaplardan bazıları işimize yarayacak kadar iyi durumdaydı. Ama yanımıza almamaya karar verdik. Durum ümitsiz bir hal alınca bu kapların sadece yemek için değil, ayrıca yıkanma kabı ve lazımlık olarak da kullanıldığını biliyorduk. Ben gözcülük ederken arkadaşım içeri girdi ve kısa bir süre sonra paltosunun altına gizlediği bir sır çantasıyla döndü. İçeride benim alabileceğim bir başka çanta daha görmüş. Yerlerimizi değiştirdik ve ben içeri girdim. Döküntüleri kurcalarken bir sır çantası, hatta bir de diş fırçası buldum. Ansızın geride bırakılan şeylerin arasında bir kadının gövdesini gördüm. Eşyalarımı toplamak için kendi barakama döndüm. Barakaların her iki tarafında bulunan çürük tahta sıraların üzerine rastgele uzanmış hastalarımı son kez ve çabucak ziyaret ettim. Ölmek üzere olan ve durumuna rağmen hayatını kurtarmak için çırpındığım tek yurttaşımın yanına gittim. Kaçma niyetimi kendime saklamam gerekiyordu. Ama yoldaşım bir şeyler olduğunu sezmiş gibi gözüküyordu. Arkadaşıma onunla kaçabileceğimi söylediğim anda beni çepçevre saran tatsız duygu giderek daha bir yoğunlaştı. Ansızın kendi kaderimi kendi ellerimle almaya karar verdim. Barakanın dışına koştum ve arkadaşıma kendisiyle gidemeyeceğimi söyledim. Ona hastalarımla kalma konusunda kararımı kesin bir dille söylediğim anda o tatsız duygudan kurtulmuştum. Önümüzdeki günleri neler getireceğini bilmiyordum ama daha önce hiç yaşamadığım bir iç huzur kazanmıştım. Barakaya döndüm, yurttaşımın ayaklarının dibine oturdum ve onu rahatlatmaya çalıştım. Daha sonra diğerleriyle çene çalarak heyzeyanlarını yatıştırmaya çabaladım. Kamptaki son günümüz gelmişti. Savaş cephesi yaklaştıkça kitle sevkiyatları hemen hemen bütün tutukluları diğer kamplara taşımıştı. O gün güneş batana kadar kampın tamamen tahliye edilmesi talimatı verilmişti. Geride kalan birkaç tutuklunun da ayrılması gerekiyordu. Gece olunca kamp ateşe verilecekti. Öğleden sonra asıları toplayacak olan kamyonlar henüz gelmemişti. Bunun yerine kamp kapıları ansızın kapanmış ve dikenli terler kimsenin kaçmaya kalkışmaması için sıkı gözetimi alınmıştı. Geride kalan tutuklular öyle gözüküyor ki kampla birlikte yakılacaktı. Ben ve arkadaşım ikinci kez kaçmaya karar verdik. Üç adamı dikenli tellerin dışında bir yere gömme talimatı almıştık. Kampta bunu yapabilecek güce sahip sadece ikimiz vardık. Diğer hemen herkes hala kullanılmakta olan birkaç barakada ateş ve hezeyanlardan mecalsiz düşmüş halde yatıyordu. Planımızı yapmıştık. İlk cesetle birlikte tabut olarak kullanılan eski banyo küvetine saklayarak arkadaşımın sırt çantasını çıkaracaktık. İkinci cesedi alırken benim sırt çantamı da çıkaracak ve üçüncü cesedi taşırken kaçacaktık. İlk iki ceset plana göre taşındı. Döndüğümüzde ormanda geçireceğimiz birkaç gün boyunca yiyecek bir şeylerimiz olsun diye arkadaşım bir parça ekmek ararken ben de onu bekledim. Bekliyordum. Dakikalar geçiyordu. Arkadaşımın dönmemesi nedeniyle her an biraz daha sabırsızlanıyordum. Üç yıllık esaretten sonra neşe içinde özgürlüğü düşünüyor. Ateş hattına doğru koşmanın ne kadar harika olacağını hayal ediyordum. Tam arkadaşım döndüğü anda kamp kapısı sonuna kadar açıldı. Bir araba ağır ağır gösteri alanına geldi. Cenevredeki Uluslararası Kızılaç Örgütü'nden bir delege gelmiş. Kamp ve sakinlerini kendi koruması altına almıştı. Delege acil durumlarda kampa her an yakın olabilmek için bitişikteki bir çiftlik evine yerleşmişti. Artık kaçmaya kim aldırış ederdi ki? Arabadan kutular dolusu ilaç indirildi, sigaralar dağıtıldı. Fotoğraflarımız çekildi ve ortalığa bir sevinç havası egemen oldu. Artık ateş hattına doğru kaçarak riske girmemize gerek yoktu. Ölümle giriştiğimiz yarışın son günlerinde geçen günlerin ve saatlerin gerilim ve heyecanından sonra barış için ettiğimiz dualar insan sesinin alabileceği en coşkulu tonla yapılmıştı. Böylece kamptaki son günümüz özgürlük beklentisiyle geçti. Ama çok erken sevinmiştik. Kızılaç Delegesi bir anlaşma imzalandığı kampın tahliye edilmemesi gerektiği konusunda güvence vermişti. Ama o gece kamyonlarla gelen Sisi adamları kampı boşaltma talimatı verdiler. Geride kalan son tutuklular merkezi bir kampa götürülerek oradan da bazı savaş esirleriyle değiş tokuş edilmek üzere 48 saat içinde İsviçre'ye gönderilecekti. Sisi mensuplarını güç bela tanıyabiliyorduk. Son derece dostça bir tavırla talihli oluşumuza şükretmemiz gerektiğini söylüyor, korkmadan kamyonlara binmemiz için bizi ikna etmeye çalışıyorlardı. Yeterince güçlü olanlar kamyonlara tırmandı. Ağır hastalar ve zayıf olanlar da zorlukla yüklendi. Arkadaşım ve ben son kamyon için 13 kişinin seçileceği son gruba kaldık. Başhekim gerekli sayıda numarayı okudu ama ikimizi atladı. 13 kişi kamyona bindirildi. Bizse geride kalmak zorunda kaldık. Yorgun ve dalgın olduğunu söyleyerek özür dileyen başhekimi şaşkınlık, kızgınlık ve düş kırıklığıyla suçladık. Hala kaçmaya niyetli olduğumuzu sandığını söyledi. Çantalar sırtımızda sabırsızca yere oturduk ve kalan birkaç tutukluyla birlikte son kamyonu beklemeye başladık. Uzun bir süre beklememiz gerekti. Sonunda kesintisiz bir şekilde umutla umutsuzluk arasında mekik dokuduğumuz son birkaç günün ve saatin heyecanından bitkin düşmüş bir halde terk edilen gardiyan odasındaki şiltelere uzandık. Top ve tüpek sesleriyle uyandık. Aydınlatma fişekleri ve silah sesleri barakaya ulaştı. Başhekim içeri daldı ve yere yatmamızı söyledi. Tutuklulardan birisi ayakkabılarıyla karnımın üzerine atladı. Bu da beni yeterince uyandırdı derken olan biteni kavradık. Ateş attı bize ulaşmıştı. Silah sesleri azaldı ve şafak söktü. Kamp kapısının dışındaki direkte beyaz bir bayrak rüzgarda dalgalanıyordu. Haftalarca sonra son saatlerde bile kaderin geride kalan biz birkaç tutukluya nasıl oynadığını anladık. İnsan kararlarının özellikle de ölüm kalım konularında ne kadar belirsiz olduğunu gördük. Bizimkinden pek de uzak olmayan küçük bir kamptan alınan fotoğrafları gördüm. O gece özgürlüğe gittiğini düşünen arkadaşlarımız bu kampta kamyonlardan indirilip barakalara kapatılmış ve barakalarla birlikte ateşe verilmiş. Fotoğrafta kısmen kömür olan vücutları seçebiliyorduk. Tutukluların içinde bulunduğu duygu yitimi, bir savunma mekanizması olarak oynadığı rolün yanı sıra diğer etkenlerin de bir sonucuydu. Açlık ve uykusuzluk buna ve tutukluların ruhsal durumlarının bir başka tipik özelliği olan genel sinirliliğe katkıda bulunuyordu. Uykusuzluğun nedeni kısmen genel sağlık koşullarının kötü olması nedeniyle aşırı ölçüde kalabalık olan barakaları saran haşereydi. Nikotin ve kafein olmaması da coşkusal duyarsızlık ve sinirlilik durumuna katkıda bulunuyordu. Hepimiz bir zamanlar birisiydik. Şimdi ise bize kesin anlamda birer hiç gibi davranılıyordu. Ortalama tutuklu, bilinç düzeyinde düşünmeksizin kesin anlamda aşağılandığı duygusunu taşıyordu. Kampın tekil toplumsal yapısındaki tezat buna açıklık kazandırıyordu. Daha seçkin olan tutuklular, yani kapolar, aşçılar, ambar görevlileri ve kamp polisleri kural olarak tutukluların çoğunluğu gibi kendilerini aşağılanmış hissetmiyorlardı. Tersine yücelmiş duygusu taşıyorlardı. Hatta bazılarında minyatür büyüklük yanılsaması gelişmişti. Kıskanç ve dırdırıcı çoğunluğun bu gözde azınlığa yönelik ruhsal tepkisi çeşitli yollardan, bazen de esprilerle dile geliyordu. Örneğin bir tutuklunun kapolardan birisi için şunu söylediğini duymuştum. Bir düşünsene, bu adamı küçük bir bankanın genel müdüründen başka bir şey olmadığı zamanlardan tanıyorum. Bu dünyada bu kadar yükselmesi bir tarih değil mi? Aşağılanan çoğunlukla seçkin azınlık çatışmaya başladığı zaman sonuçlar patlayıcı oluyordu. Bu nedenle bu ruhsal gerilimler teklenince fiziksel nedenleri yukarıda tartışılan genel sinirlilik en yoğun halini alıyordu. Bu gerilimin sık sık genel bir kavgayla bitmesi şaşırtıcı değildir. Tutuklular sürekli olarak dayak sahnelerine tanık olduğu için şiddet dürtüsü yoğunlaşıyordu. Aç ve bitkin olmama karşın kızdığım zaman hınçla yumruklarımı sıktığımı hissediyordum. Genellikle çok yorgun oluyordum. Çünkü geceleri tefüsi hastalar için barakamızda bulundurmamıza izin verilen sobaya kömür atmak zorundaydık. Buna karşılık geçirdiğim en huzurlu saatlerden birkaçı diğer herkesin hezeyanlı veya uykuda olduğu bir gece yarısıydı. Sobanın önüne uzanmış, çalıntı odun kömüründen yaktığımız ateşte yine çalıntı birkaç patates közleyebilmiştim. Ama ertesi gün kendimi çok daha yorgun, duyarsız ve sinirli hissetmiştim. Tifüs bloğunda doktor olarak çalışırken hasta olan kıdemli blok muhafızının yerini almak zorunda kalmıştım. Bu nedenle kamp idaresine karşı barakayı temiz tutmakla sorumluydum. Kampın sık sık tabi olduğu denetlemeler sağlıktan çok işkence amacına hizmet eden bir gösterişti. Biraz daha fazla yemek ve bir parça ilaç durumu düzeltebilirdi. Ama müfettişlerin tek derdi orta koridorda bir parça saman kalıp kalmadığı veya kelli yırtık pırtık ve haşere yuvasını andıran hasta battaniyelerinin derli toplu bir şekilde ayak uçlarına konmuş olup olmadığıydı. Kamp sakinlerinin kaderi ise onları hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Tutuklu kepimi tıraşlı başımdan çıkarıp, Baraka numarası 6952 hasta, iki sıhhiye Emireri ve bir doktor diye rapor verebildiğim takdirde bunu yeterli buluyorlardı. Daha sonra da çekip gidiyorlardı. Ama müfettişler gelene kadar battaniyeleri düzenlemekten, ranzalardan dökülen samanları toplamaktan ve yataklarında dönüp olanca düzenlilik ve temizlik çabalarımı tehlikeye sokan zavallı hastalara bağırmaktan canım çıkıyordu. Ateşli hastalarda duygu yitimi özellikle artıyordu. Bu nedenle kendilerine bağırılmadığı zaman hiç tepki vermiyorlardı. Zaman zaman bu bile işe yaramıyor, bu durumda da onlara vurmamak için korkunç bir özlenetim gerekiyordu. Çünkü kişinin kendi sinirliliği bir başkasının duygu yitimi özellikle de tehlike karşısında dev boyutlara ulaşıyordu. Bu psikolojik sunuda ve bir toplama kampı sakininin tipik özelliklerine ilişkin psikopatolojik açıklama girişiminde insanın tamamen ve kaçınılmaz olarak çevresinin etkisi altında olduğu izlenimini verebilirim. Peki ya insan özgürlüğü? Belli bir ortama yönelik davranış ve tepkiler bağlamında ruhi bir özgürlük yok mu? İnsan bunların sadece kazara bir ürünü olmanın ötesinde bir şey değil midir? Dahası tutukluların toplama kampının tekil dünyasına yönelik tepkileri insanın çevresinin etkilerinden kaçamayacağını kanıtlar mı? İnsan bu şartlar karşısında hiçbir eylem seçeneğine sahip değil midir? Bu sorulara ilke temelinde olduğu kadar deneyim temelinde de yanıt verebiliriz. Kamp deneyimleri insanın bir eylem seçeneğine sahip olduğunu göstermektedir. Birçok durumda kahramanca olan ve duygu eğitiminin üstesinden gelenebileceğini, sinirliliğin bastırılabileceğini gösteren yeterince örnek vardır. İnsan böylesine korkunç, ruhsal ve fiziksel stres koşulları altında bile ruhsal özgürlüğünü ve zihinsel bağımsızlığını az da olsa koruyabilmektedir. Aşağılanan çoğunlukla seçkin azınlık çatışmaya başladığı zaman ki yemek dağıtımıyla başlayan bu çatışma için bolca fırsat vardı, sonuçlar patlayıcı oluyordu. Bu nedenle bu ruhsal gerilimlerde eklenince fiziksel nedenleri yukarıda tartışılan genel sinirlilik en yoğun halini alıyordu.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 Becerikli bir edayla topuklarımı vurarak, ''Baraka numarası 6952 hasta, iki sıhiye emir eri ve bir doktor.'' diye rapor verebildiğim takdirde bunu yeterli buluyorlardı. Daha sonra da çekip gidiyorlardı. Ama müfettişler gelene kadar battaniyeleri düzeltmekten, ranzalardan dökülen samanları toplamaktan ve yataklarına dönüp olanca düzenlilik ve temizlik çabalarımı tehlikeye sokan zavallı hastalara bağırmaktan canım çıkıyordu. Ateşi hastalarda duygu yetimi özellikle artıyordu.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 Birçok durumda kahramancı olan ve duygu yetiminin üstesinden gelinebileceğini, sinirliliğin bastırılabileceğini gösteren yeterince örnek vardır. İnsan böylesine korkunç, ruhsal ve fiziksel stres koşulları altında bile ruhsal özgürlüğünü ve zihinsel bağımsızlığını az da olsa koruyabilmektedir. Toplama kamplarında yaşayan bizler o kamptan bu kampa koşan, ellerindeki son ekmek kırıntılarını vererek başkalarını teselli etmeye çalışan insanları anımsayabiliriz. Sayıları az olabilir ama bu bile bir insandan bir şeyin dışında her şeyin alınabileceğini yeterince gösterir. İnsan özgürlüklerinin sonuncusu yani belli koşullar altında insanın kendi tutumunu belirlemesi, kendi yolunu seçmesi. Ve kampta yapılacak bir tercih her zaman vardı. Her gün, her saat insanı kendi özünden, içsel özgürlüğünden yoksun bırakmakla tehdit eden güçlere boyun eğip eğmeyeceğimizi, Özgürlük ve onurdan vazgeçerek, tipik bir kamp sakini kalıbına girmemizi sağlayacak şekilde koşulların bir oyuncağı olup olmayacağımızı belirleyen kararları verme fırsatı sağlıyordu. Dolayısıyla bu tür koşullar altında bile temelde insan ne olacağına karar verebilmektedir. İnsan onurunu bir toplama kampında bile koruyabilir. Dostoyevski bir keresinde şöyle demişti, ''Beni korkutan tek bir şey var, acılarıma değmemek.'' Kamptaki davranışları, acıları ve ölümleri, son içsel özgürlüğün kaybedilemeyeceği gerçeğine tanıklık eden şahitlerle tanıştıktan sonra bu sözler sık sık aklıma geliyordu. Bu insanların çektikleri acıya değdikleri söylenebilir, acıya katlanma yolları gerçek bir içsel başarıydı. Yaşamı anlamlı ve amaçlı kılan şey de insanın elinden alınamayan işte bu ruhsal özgürlüktür. Aktif bir yaşam, insana değerlerini yaratıcı çalışmayla gerçekleştirme fırsatı verme amacına hizmet eder. Buna karşılık eğlenceden oluşan pasif bir yaşamsa ona güzelliği, sanatı ya da doğayı içine alan yaşantılarda doyum bulma fırsatı verir. Ama ayrıca hem yaratıcı çalışmadan hem de eğlenceden, hemen hemen yoksun olan ve yüksek ahlaki davranış olasılığından başka bir şey kabul etmeyen bir yaşamda da, yani insanın dışsal güçlerle kısıtlı varoluşuna yönelik tutumunda da bir amaç vardır. Yaratıcı yaşamda eğlence yaşamı da ona yasaktır. Ama anlamlı olan sadece yaratıcılık ya da zevk değildir. Eğer yaşamda gerçekten bir anlam varsa, acıda da bir anlam olmalıdır. Acı da yaşamın kader ve ölüm kadar silinmez bir parçasıdır. Acı ve ölüm olmaksızın insan yaşamı tamamlanmış olmaz. Bir insanın kendi kaderini ve içerdiği olanca acıyı kabul ediş yolu kendi davasını seçiş yolu, ona en ağır koşullar altında bile yaşamına daha derin bir anlam katma fırsatı verir. Yaşam yiğitçe, onurlu ve özgecil olabilir. Ya da bu şiddette kendini koruma kavgasında kişi, kendi insan onurunu unutup bir hayvan düzeyine inebilir. Burada insanın zor bir durumun sunduğu ahlaki değerlere ulaşma fırsatlarından yararlanma ya da vazgeçme arasındaki seçimi yatmaktadır. Bu da o insanın acılarına değip değmediğini belirler. Bu varsayımların dünyalık ve gerçek yaşamdan çok uzak olduğunu düşünmeyin. Ancak az sayıda insanın böylesine yüksek ahlaki standartlara ulaşma yetisine sahip olduğu doğrudur. Onca tutukludan sadece birkaçı içsel özgürlüklerini tamamen koruyabilmiş ve acılarının sağladığı değerlere ulaşabilmiştir. Ama bu türden bir örnek bile insanın içsel gücünün, onu dışsal kaderinin üstüne çıkarabileceğini kanıtlamaya yeterlidir. Bu insanlar sadece toplama kamplarında görülmez. İnsan kendi acıları yoluyla bir şeye ulaşma şansıyla birlikte her yerde kaderle karşı karşıyadır. Hastaların kaderini ele alın. Bir keresinde sakat bir gencin yazdığı bir mektubu okumuştum. Bir arkadaşına uzun süre yaşayamayacağını, ameliyatın bile bir yararı olmayacağını anlatmış. Ayrıca ölümü yiğitçe ve onurla bekleyen bir insan tablosu çizen bir filmi gördüğünü yazmış. Genç, ölümü böylesine güzel karşılamanın büyük bir başarı olduğunu düşünmüş. Artık, kader ona benzer bir fırsat tanıyordu. Yıllar önce Resurrection adlı filmi görenlerimiz, Tolstoy'un bir kitabından alınmadır, benzer şeyler düşünmüş olabilir. Filmde büyük kaderler ve büyük insanlar vardı. O zamanlar bizim için büyük bir kader söz konusu değildi. Böylesine bir büyüklüğe ulaşma şansımız yoktu. Filmi izledikten sonra, en yakın kafeye gitmiş bir fincan kahveden ve bir sandviçten sonra bir an için zihinlerimize saplanan garip metafizik düşünceleri unutmuştuk. Ama kendimiz büyük bir kaderle karşı karşıya gelip de bunu eş değerde bir tinsel büyüklükle göğüsleme kararını verme durumunda kalınca, yıllar öncesinin gençlik kokan kararlarını unutmuş ve başarısız olmuştuk. Belki de bazılarımızın aynı filmi tekrar göreceği ya da benzer bir filmi göreceği günler gelir. Ama o güne kadar başka filmler kendilerinden insanın gözlerinin önünden geçebilir. Yaşamlarında duygusal bir filmin gösterebileceğinden çok daha fazlasına ulaşan insanların görüntülerini bir film şeridi gibi izleyebiliriz. Bir toplama kampında ölümüne tanıklık ettiğim genç bir kadının öyküsü gibi belli bir insanın içsel büyüklüğünün bazı ayrıntıları aklımıza gelebilir. Sözünü ettiğim basit bir öyküdür. Anlatacak pek bir şey yok ve sanki uydurmuşum gibi gelebilir. Ama bu öykü bana bir şiir gibi geliyor. Bu genç hanım birkaç gün içinde öleceğini biliyordu. Ama bunu bilmesine karşın oldukça neşeliydi. Kaderin beni böylesine ağır bir şekilde ezmesine minnettarım dedi. Daha önce şımarık bir insandım ve ruhi başarıyı ciddiye almıyordum. Baraka'nın penceresinden dışarıyı göstererek şu ağaç yalnızlığımı paylaşan tek dostum dedi. Pencereden bir kestane ağacının sadece bir dalını görebiliyordu. Dalın üzerinde iki çiçek açmıştı. Bu ağaçla sık sık konuşuyorum dedi. Şaşırdım ve sözlerini neye yormam gerektiğini bilemedim. Hezeyan mı yaşıyordu? Ara sıra halüsinasyon mu geçiriyordu? Kaygıyla ağacın kendisine karşılık verip vermediğini sordum. Evet dedi. Ona ne söylüyordu? Genç bayan yanıtladı. Bana buradayım, buradayım, ben yaşamım, sonsuz yaşam dedi. Bir tutuklunun benliğinin durumunun, nihai sorumlusunun sıralanan ruhsal fiziksel nedenlerden çok özgür bir karar olduğunu söylemiştik. Tutuklular üzerindeki psikolojik gözlemler sadece ahlaki ve tinsel özleğine yönelik içsel bağlarının zayıflamasına göz yumanların, sonunda kampın yozlaştırıcı etkilerinin kurbanı olduğunu göstermiştir. Ünlü bir araştırmacı, psikolog toplama kampındaki yaşamın geçici bir varoluş olarak adlandırılabileceğine dikkati çekmişti. Bunu sınırı bilinmeyen geçici bir varoluş olarak tanımlayıp genişletebiliriz. Yeni gelenler kamptaki şartlar konusunda genellikle hiçbir şey bilmiyordu. Diğer kamplardan geri dönenler çenelerini tutmak zorundaydı. Bazı kamplardaysa geri dönen olmuyordu. Kampa girenlerin düşüncelerinde bir değişme oluyordu. Belirsizliğin sonuyla birlikte sonun belirsizliği ortaya çıkıyordu. Bu varoluş biçiminin bitip bitmeyeceğini, ya da bitecekse, ne zaman biteceğini kestirmek olanaksızdı. Latince finish kelimesinin iki anlamı vardır. Son ya da varış ve ulaşılacak bir hedef. Geçici varoluşunun sonunu görmeyen bir insan yaşamdaki nihai bir hedefe yönelemiyordu. Normal yaşamdaki birisinin tersine gelecek için yaşamaktan çıkıyordu. Bu nedenle içsel yaşamanın yapısının tamamı değişiyor, yaşamın diğer alanlarından bildiğimiz çürüme belirtileri oluşuyordu. Örneğin, işsiz madenciler üzerinde yapılan araştırmalar, işsizliklerin sonucu olan bir tür zaman, içsel zaman deformasyonu yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Tutuklular da bu garip zaman deneyimini yaşamışlardır. Kampta küçük bir zaman birimi, örneğin her saati işkenceyle ve yorgunlukla dolu olan bir gün sonsuz gibi görünüyordu. Daha büyük bir zaman birimi, örneğin bir hafta daha hızlı geçiyor gibiydi. Kampta bir günün bir haftadan daha uzun olduğunu söylediğimde yoldaşlarım bana katılmıştı. Zaman deneyimimiz ne kadar çelişikti. Bu bağlamda Thomas Mann'ın son derece doğru psikolojik notlar içeren Büyük Dağ adlı eserini anımsarız. Benzer bir ruhsal konumda olan yani sanatoryumda yatan ve taburcu tarihlerini bilmeyen veremli hastaların tinsel gelişmelerini incelemiştir. Bu hastalar benzer bir varoluş, geleceksiz ve hedefsiz yaşamışlardır. Yeni gelenlerden oluşan uzun bir sırada istasyondan kampa kadar yürüyen tutuklulardan birisi daha sonra kendi cenaze töreninde yürüyormuş gibi bir duyguya kapıldığını anlattı bana. Yaşamı ona gelecekten kesinlikle yoksun gibi görünmüştü. Sanki zaten ölmüş gibi her şeyi bitmiş kabul etmişti. Diğer nedenler de bu cansızlık duygusunu yoğunlaştırıyordu. Zaman içinde hissedilen en keskin şey tutukluluk süresinin sınırsızlığıydı. Mekan içinde ise cezaevinin darıcık sınırlarıydı. Dikenli tellerin dışında olan her şey uzaktı, ulaşılamayacak bir yerdeydi ve bir anlamda gerçek dışıydı. Dışarıdaki olaylar, insanlar normal yaşam tutuklu için hayaleti andıran bir yapı kazanıyordu. Dışarıdaki yaşam yani görebildiği kadarı neredeyse başka bir dünyadan bakan ölü bir insana göründüğü gibi görünüyordu ona. Gelecekte bir hedef göremediği için kendini çöküşe bırakan bir insan, kendini geçmişe yönelik düşüncelere dalmış buluyordu. Farklı bir bağlamda geçmişe dalmaya, olanca dehşetiyle bugünü daha az gerçek kılmaya yönelik eğilimden söz etmiştik. Ama bugünü gerçekliğinden koparmanın belli bir tehlikesi vardır. Kamp yaşamında olumlu bir şeyler yaratmaya olanak tanıyan, fırsatları gözden kaçırmak kolaydı. Geçici varoluşumuzu gerçek dışı bir şey olarak değerlendirmek, tutukluların yaşamla olan bağlarını yitirmesinde kendi içinde önemli bir etkendi. Her şey bir şekilde anlamsızlaşıyordu. Bu insanlar istisna derecesindeki zor dışsal koşulların sık sık insana kendi ötesinde ruhi gelişme fırsatı tanıdığını unutuyordu. Kampın güçlüklerini kendi içsel güçlerine yönelik bir sınav olarak almak yerine yaşamlarını ciddiye almıyor ve anlamsız bir şeymiş gibi küçümsüyorlardı. Gözlerini kapayıp geçmişte yaşamayı tercih ediyorlardı. Bu insanlar için yaşam anlamsızlaşmıştı. Doğaldır ki ancak az sayıda insan büyük tinsel yüceliklere ulaşabilecek durumdaydı. Ama bazıları da görünürdeki dünyasal başarısızlıkları ve ölümleri vasıtasıyla insanca bir büyüklüğe ulaşma fırsatı yakalamıştır. Bu, sıradan şartlarda asla ulaşamayacakları bir başarıdır. Gönülsüz ve sıradan olanlarımız içinse Bismarck'ın şu sözleri geçerli olabilir. Yaşam bir dişçiye gitmeye benzer. Her an daha kötüsünün henüz yaşanmadığına inanırsınız. Oysa zaten yaşanmış, bitmiştir. Bunu değerlendirecek olursak toplama kampındakilerin çoğunun, yaşamın gerçek fırsatlarının geçmişte kaldığına inandığını söyleyebiliriz. Oysa gerçekte kampta bir fırsatta meydan okuma da vardı. Kişi bu deneyimleri yaşamı içsel bir zafere çeviren bir başarıya dönüştürebilir ya da tutukluların çoğunluğunun yaptığı gibi bunu görmezlikten gelip yaşamı bitkisel düzeyde sürdürebilir. Psikoterapi yöntemiyle veya koruyucu ruh sağlığı önlemleriyle kampın tutuklu üzerindeki hastalık yaratıcı etkisiyle mücadele çabasının tutukluya gelecekte bir hedef göstererek ona içsel bir güç kazandırmayı amaçlaması gerekiyordu. Bazı tutuklular içgüdüsel olarak kendileri için böyle bir amaç bulmaya çalışıyordu. Sadece geleceğe bakarak yaşayabilmek, insana özgü bir olgudur. İnsanın bazen kendini konuya yoğunlaştırmak zorunda kalsa da, varoluşunun en zor anlarındaki kurtarıcısı da işte budur. Acıdan gözlerim yaşarırcasına kamptan iş yerine giden grupla birlikte birkaç kilometre topallamıştım. Acı soğuk ve rüzgar içimize işliyordu. Acınası yaşamımızın sonsuz küçük sorunlarını düşünmeye kaptırmıştım kendimi. Bu gece yemekte ne vardı? Ekstra tayin olarak bir parça sosis verilirse bunu bir parça ekmekle değişmeli miydim? İki hafta önce ödül olarak aldığım son sigaramı bir tas çorbayla değişmeli miydim? Tel bağcıkları kopan ayakkabılarıma bağcık olarak kullanmak üzere bir parça metal teli nereden bulabilirdim? Her zamanki çalışma grubuma katılmak için iş yerine zamanında varabilecek miydim? Yoksa acımasız bir ustası olan bir başka gruba katılmak zorunda mı kalacaktım? Her gün insanın canından bezdiren bu uzun yürüyüşleri yapmak yerine kampta çalışmamı sağlayabilecek olan kapoyla iyi geçinmek için ne yapabilirdim? Her gün, her saat beni böylesine önemsiz konuları düşünmeye zorlayan bu işlerden tiksiniyordum. Düşüncelerimi başka bir konuya yoğunlaştırmaya çalıştım. Birdenbire kendimi aydınlık, sıcak ve hoş bir sınıfta kürsüde buldum. Önümde konforlu, döşemeli sıralarda oturan dikkatli bir dinleyici topluluğu vardı. Toplama kampı psikolojisi konusunda bir ders veriyordum. Bilimsel bir bakış açısıyla tanımlanınca bana o anda sıkıntı veren her şey nesnel bir yapı kazandı. Bu yolla bir şekilde durumum o anın acılarının üstüne çıkmayı başardım ve bunları sanki artık geçmişte kalmışçasına gözlemledim. Hem kendim hem de sorunlarım. Kendi yürüttüğüm ilginç bir psikolojik araştırmanın nesnesi oldu. Spinoza'nın etikada dediği gibi, acı duygusu buna ilişkin net ve kesin bir tavla oluşturduğumuz an acı olmaktan çıkar. Geleceğe inancını yitiren tutuklunun sonu geliyordu. Geleceğe olan inancını yitirince manevi bağını da yitiriyordu. Kendi çöküşüne ruhsal ve fiziksel çöküşüne göz yumuyordu. Bu da genellikle deneyimli kamp sakinlerinin belirtilerini bildirdiği bir kriz halinde birden bir ortaya çıkıyordu. O anda hepimiz arkadaşlarımız için korkardık. Bu genellikle tutuklunun bir sabah giyinip yıkanmayan